Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nesta'iru ve nestahedi. Na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdilhu fe la mudille lehu ve ma yudlil fe la Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike lehu. Ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Ya eyyuhellezine amenu tekullaha katuqati ve la temutunna illa ve entum muslimun.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 Fehrel el hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşer el umur muhdesatuhâ ve, ve kullu muhdesetin bidâa ve kullu bidatin dalâletu ve kullu dalâletin Dersimize başlamaz önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Kitabü'l iman'dan İmam Müslim'in sayfından Kitabü'l iman'dan 10. baba gelmiştik. Osman bin Affan hadisini aldık. Peşinden Ebu Hureyre radiyallahu anhuma evet Hazreti Osman'la birlikte onun zannedersem ilk rivayetini aldık değil mi? 44 növü e aldık evet bugün 45'i alacağız 214 növü sayfa değil mi? Neydi babımız? Babu delili ala enne men maate alettevehid dehalel cennete kat'an evet tevhid üzere ölen kimsenin kat'i olarak cennete gireceğinin delili babı evet bu Tebvip kimdendi? İmam Nebevi'dendi. Hep söylüyoruz. İmam Müslim sahihini kitaplara bölmüş ama baplara bölmemiş. Bapları kim oluşturmuş zamanla mazeriyle başlayan bir süreç. Daha sonra Kadı İyaz ve en son şeklini kimde bulmuş? İmam de bulmuş. Evet el -Minhaş'tan. ne yapmış? Müellif burada bab başlıklarını almış. Bunu unutmuyoruz. Ama her ne kadar İmam Müslim bunu baplara ayırmadıysa da Hadisleri tanzim ediş şeklinden üç aşağı beş yukarı ne yapabiliyoruz? O bapları çıkarabiliyoruz. Fıkhını çıkarabiliyoruz. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisini ilk tarik şekliyle ne yapmıştık? Almıştık. Bugün inşallah ikinci tarikini alacağız hadisin. Malum en önce zikret, zikrettikleri İmam Müslim'in en neler? Sahihler değil mi? En sahihler. Demek ki Osman İbni Affan rivayeti bu konudaki en sahi ney? Hadis peşinden Ebu Hureyre radiyallahu ne yapıyor rivayetini zikrediyor bugün ikinci tarikini alacağız daha sonra da diğer şahitlerini diğer sahabilerden gelen neleri aynı konuyla alakalı hadisler alacağız biraz yaklaş bu tarafa doğru ana doğru gel mikrofon burada evet Heh. evet şimdi alalım bakalım İmam Müslim rahmetullah aleyh bize hangi hadisi tahric etmiş evet Gâle al-imâm-ı muslimun rahimahullah Haddesana Sehlüb'l-usmane ve Ebu Kureyb'in Muhammed'u'l-alâ'i Cemî'en an-ebi Muaviyete Gâle Ebu Kureyb'in Haddesana Ebu Muaviyete an-i -e Ameş An-ebi Salihin, an-ebi Hureyete Ev an-ebi Sa'idin Şekkel Ameş Gâle lemmâ kâne gâzvetu tebûke Esâbel nâse Yâ Resûlallah, lev ezinte lena, fenaharna nevadihana, feecanna ve dehenna. Fekâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, if'alûk. Kâle, câ'e umerûk. Fekâle, yâ Resûlallah, in fealte kalmel zahru. Velâkinul uhum bifadli tezbâdihî. Sümmedullâhe lehum aleyha bil bereketi la illallah an yaj'ala fi darik safa rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nam qale fadaa bi nita'in fabasatahu thumma daa bi fadli ezvadihi qale fa ja'al bi kaffi zuratin qale ve yaji'ul akharu bi kaffi tamrin ve yaji'ul akharu bi ''Hatta iştema'a alen nita'i min zâlike şey'un vesîr'un.'' ''Kâle fedaa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi bil bereketi.'' ''Şimme kâle huzû fî ev'iyetukum.'' ''Kâle fe ehzû fî ev'iyetihim.'' ''Kâle mâ terakû fil askeri lia'en illâ meleûhû.'' ''Kâle mu, hattâ mu?'' ''Hattâ Evet. Hatta ma terku fil askeri veaen illa melauhu. Kâle fakelu hatta shliu. Ve fadlet fadta. Ve kâle Rasûlullah. Ve fadlet fadta. Ve kâle vâdil. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sallam. Eşhedu an la illa Allah ve aini Rasûlullah la yalqâ Allah ma abdum. Gayre Şekkin Gayre Şakkin Feyuhcebe Anil Cennet evet. Evet. Ee, Bir önceki rivayetin Arkadaşlar farklı bir tariki Tabii bu daha uzun bir rivayet Gene Ebu Hureyre'den geliyor ama bir farklı. Hatırlarsanız daha önceki derste işaret etmiştik değil mi bu iki senet arasındaki Neye? İhtilafa burada Ravinin yani Amiş'in Neyi var? Şekki var Değil mi? Şüphesi var acaba Ebu Hureyre'den mi yoksa Ebu Said'den mi yani hem Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etmiş hem de kimden Ebu Said el Hudri'den ne yapmış hadisi bize rivayet etmiş ee, daha önce aldık bunu şöyle bir bakarsak sayfa 212'yi açın evet 211'den itibaren son paragrafı okuyun 211'de bu hadisle bu hadiste bundan sonraki hadisin islatlarını Darakutni illetlendirmiştir. Bu hadisin illeti Ebu Usame ile başkalarının Ubeydullah el-Eşçai'yi muhalefet ederek onu Marif bin Nifel'den o da Talha'dan, o da Ebu Salih'ten Mürsel olarak rivayet etmeleridir. Müteakip hadisi ise Ameş'le rivayetinin ihtilaflı olması ile illetlendirmiştir. Evet. Şimdi e, ne diyor burada? Dikkat edin. Bir sonra zaten o rivayet geliyor. Diyor ki İmam Dara Kutni malum Sahih ayındaki bazı hadisleri ne yapmış? Tenkit etmiş. Zımnen tenkit ettikleri içinde bu hadiste var. Bu hadisin ileti diyor Ebu Usame ile başkalarının Ubeydullah el-Eşcai'ye muhalefet ederek Şimdi senede bakınca göreceksiniz. Ubeydullah el-Eşcai var senette. Gördük mü? Ubeydullah kim var? El-Eşcai. Ebu İdullah el-Eşcai'ye muhalefet ederek Malik bin Miğfel'den, o da Talha'dan, o da Ebu Salih'ten mürsel olarak rivayet etmeleridir. Şimdi bakın senede Ebu Usame ve başka raviler burada halbuki kim rivayet ediyor Ubeydullah el-Eşcaiden bu hadisi? Ebu Nadır değil mi? Haşim Üdül Kasım gördük mü? He, burada Ebu Nadır Haşim Kasım bunu Ubeydullah el-Eşcaiden rivayet etmiş. Ubeydullah el Malik bin Milfel'den o Talha'dan o Ebi Salih'ten o Ebu Hureyre'den o da merfu olarak kimden? Doğrudan Peygamber Efendimiz'den. Ama diyor ki Darokutni bu hadisin diyor başka tariklerinde he burada Ebun Nadir Haşim bin Kasım geçiyor ama başka tariklerinde Ebu Usame bunu Ubeydullah el rivayet etmiş. Ebun Nadir kimden değil? Ubeydullah'tan değil. Kim? Ebu Usame, Ubeydullah el-Eşçai'den ne yapmış? Rivayet etmiş ve muhalefet etmiş. Nasıl? Malik bin Enes, Malik bin Miğfer, o Talha'dan, o Ebu Salih'den, Mürsel olarak, arada kim yok? Ebu Hureyre olmadan, doğrudan kimden? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan. tabi Mürsel'i. Ebu Salih, Zekvan'dı. Birazdan gelecek. Heh, anladık değil mi? Burada ise İmam-ı Müslim bunu müsned olarak rivayet etmiş. Şimdi bu ilkini aldık. Şimdi ikinci illet bir sonraki hadis. Neymiş o bir sonraki hadis? Oku. Mütakip hadisi ise Evet. Sayfa 212. Mütakip hadisi ise A5'ten rivayetinin ikilaflı olması ile illet denilmiştir. Çünkü aynı hadisin isnadı hakkında A5'ten, o da Ebu Salih'ten, o da Cabir'den nakleyen rivayet etti. Dahi denilmiştir. Heh, şimdi Burada ise meş bu hadisi kimden rivayet ediyor? Şöyle bakıyoruz. Ebu Salih'ten o Ebu Hureyre'den o da kim? Ebu Said'den. Yani her ikisi de sahabi. Ya Ebu Hureyre'den ya da Ebu Said'den. Ama diyor ki başka bir tarikinde de bu hadis kimden? Cabir. Cabir'den. Heh. Burada ise ne var? Şüphe var. Tabi bunların cevapları var. Burada cevaplarını kendisi ne yapmış? Açıkça ifade etmiş. Onları burada doğrudan zikretmeye Gerek yok. Evet. Zaten dikkat edersek İmam Müslim senedinde Şekkel Ağmeş demiş değil mi? Ağmeş ne yaptı? Şüphe etti. Şüpheye düştü. He. Yani ha Ebu Hureyre'den, ha Ebu Said'den, ha Cabir Bin Abdullah'tan. Metin aynı metin. Sadece Ağmeş'in ihtilafı var. Ebu Hureyre'den olduğunu kabul edersek bu hadisin. Ebu Said'den değil de. Senet bir önceki rivayetle nerede birleşiyor? Ebu Salih'te de birleşiyor değil mi? Nerede birleşiyor? Müşterek ravi kim? Ebu Salih. Sayalım. Sehel bin Osman Ebu Kureyb yani Muhammed bin Ala 1. Ebi Muaviye 2. Ebu Kureyb 3. Ebu... Ebu Muaviye 4. Ağmeş 5. Ebu Salih 6 Ebu Hureyre 7 Subai 7'li bir senet Bir öncekine bakalım Ebu Vekir İbn-i Nadir 1 Ebu Nadir 2 Ubeydullah 3 Malik 4 Talha 5 Ebu Salih 6 Ebu Hureyre 7 gene subai Nazil bir sene Çok âli bir senet değil Değil mi? Genelde neydi? Kuması ya da Südasıydı değil mi? Yani burada subayi olmuş. Yedili olmuş. Heh. Burada ne demiş ama? Haddesena Sehl ibn Osman ve Ebu Kurey Muhammed ibn-i Ala. ilkinde İmam Müslim'in tek bir abisi vardı. Yani şeyhi tekti. Kimdi? Ebu Bekir ibn Nadir. Burada aynı senette, aynı tabakada kaç şeyhi var? İki tane var. İki tane var. Gördük değil mi? İki tane var. Heh. Evet. Ameş'in şüphe etmesi çok değiştirmiyor hadisi. Çünkü hadis değişik kanallardan zaten ne yapıyor? Geliyor. Yani bunu anladıktan sonra şöyle senedimizi bir okuyalım alttan. Bize Bize Sehir bin Osman ile Ebu Kureyp Muhammed bin el-Ala ikisi birden Ebu Muaviye'den rivayet etti. Kimmiş Ebu Muaviye? Daha önce geçmişti. Muhammed bin Hazim. Evet devam edelim. Ebu Kureyp dedi ki bize Ebu Muaviye Ameş'ten... Kimdi Ameş? Daha önce geçti. Sadece ismini veriyor. Süleyman bin... Evet devam. O da Ebu Salih'ten. Kimdi o? Geçti. Zekman es -Semman. Güzel. O da Ebu Hureyre'den. Hep biliyoruz değil mi? Yani Ebu Hureyre neydi ismi? Abdurrahman ibn Sahir, Sahir. Eddevse El-Yemani. El evet. Yahut Ebu Sa'id'ten. burada Amiş çek etmiştir. Yani çek etmiştir yani. Şek etmiştir yani. Evet. Ebu Said'in ismini hatırlayan var mı? Malik bin, Malik bin Sinan. Bin bunları unutmuyoruz. Malik bin evet bunları unutmuyoruz. Bunlar çok çaydı rivayet ediyorlar. Hep alıyoruz. Malik bin Sinan. Sinan. Evet. Heh. Devam. Naklen rivayet etti. Ebu Hureyre ya Ebu Said şöyle demiş. Tebuk kazası vuku bulduğu zaman halka şiddetli açlık isabet etti Evet. Meca'a yani şiddip, şiddetli bir açlık. Evet. Ya Resulullah bize izin versen de su taşıdığımız develerimizi boğazlasak ve onları hem yesek hem de yağlarını kullansak ya dediler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öyle yapın buyurdu. Derken Ömer geldi ve Ya Rasulallah, bu işi yaparsan binilecek hayvan azalır. Öyle yapacağına bu zevatı yiyeceklerinin fazlasını getirmeye davet et. Sonra onlar için o yiyecekleri bereket ihsanı buyurmasını Allah'ta niyaz ile. Ona ki Allah onlarda bereket halk eyleye dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet haklısın buyurdu. Ve hemen deriden bir yay getirerek onu yaydı. Sonra herkesin yiyeceğinden fazlasını getirmesini istedi. Evet. Deriden bir yaygı değil mi? Nita. Nita. Deriden bir yaygı. Ne yaptı? Getirdi, onu yaydı ve herkesin yiyeceğini fazlasını oraya getirip koymasını ne yaptı? İstedi. Rabi ne diyor? Rabi diyor ki artık kimisi bir avuç mısır, kimisi bir avuç kurma, öteki bir parçacık bir şey getirmeye başladı. Nihayet bunlardan deri yaygının üzerinde az bir şey toplandı bir şey yok zaten çok fazla ellerinde Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu toplanan şey üzerine bereket duasında bulundu sonra kalplarınıza bundan alın buyurdu halk derhal kaplarına yiyecek aldılar o derecede ki asker arasında doldukmadık bir tek kalp bırakmadılar ben doyuncaya kadar yediler bir hayli yiyecek de arttı bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Tabii yani bu ney? Mucize değil mi? Keramet aynı zamanda. Mütekaddimunda mucize ile keramet arasında ne yok? Fark yok. Sonraki zamanda mucize peygamberlere keramet evliyaya has kılmış. Ama yani her iki dönemde yani özellikle hicri birinci ve ikinci dönemde yüzyıllarda yani mucize ve keramet eş anlamlı kullanılıyor. Mucize ve keramet. Yani bu peygamber efendimizin bir keramet olduğu gibi bugün tabiriyle ney bir mucize. Daha sonra peygamberleri neden ayırmak? Diğer evliyadan ayırmak için bu tür tabirlere girişilmiş. Keramatül evliya mesela la eseri ki orada ilk keramet olarak zikrettiği de ney? Ha, diğer peygamberlerle başlayıp peygamber efendimize getirip oradan sonra ne yapmak? Daha sonraki dönemlere bunu sirayet ettirmek. He. Bunu da unutmayalım. İlk dönemde müşterek bir kelime bu müşterek bir kelime ayrım yok. Sonra bu ayrım bugünkü ıstılahi anlamda ne yapmıştır, oluşmuştur. Evet, devam edelim. Allah'tan başka ilah olmadığını ve kendimin Rasulullah olduğumu şehadet edelim. Eğer bir kul şüphe etmemek şartıyla Allah'a bu iki şehadetle kavuşursa cennete girmekten mem olunmaz buyurdular. Evet. Ce cehennem ateşi ona ne olur? Haram olur. Cennete girmesi ne olur? Mesela. Farz olur. Değil mi? Cennete girmekten men olunmaz. Bu rivayetlere daha önce ne yapmıştı? Hatırlıyor musunuz Şari? Ne yapmıştı? Değinmişti hatırlıyorsun değil. Muhtelif ne, neler vermişti? Lafızlar vermişti. Evet. Alalım şimdi şerhi Yeri geldikçe açıklayacağız. Evet. Tebu Şam ile Medine arasında yarı yolda bulunan bir şehirdir. Medine'den 14 konak uzaktadır. Evet. Yukarı doğru Ürdün'e doğru bir şehir. Evet. Bir rivayete göre Tebuk gazasına Yahudilerden bir cemaat sebep olmuştur. Bunlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya e Balkasın. eğer peygamberlik iddianına doğru söylüyorsan hemen Şam'a git. Çünkü Şam peygamberlerle mahşer diyarıdır demişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna inanarak ordusu ile yola çıkmıştı. Maksadı yalnız Şam'a gitmekti. Fakat Tebuk'a vardığı zaman Teala Hazretleri ve inkadu li yestet zuneke minel ardı le leestet tunke evet minel ardı le yuhricu ke yestet fizuneke leestet fizuneke çalışmadım mevdede çalışın o hareketsiz hocam aitinde morası e, bulacaksın mı hocamdan mucemni bulacaksın ayeti evet minel ardı li yuhricuke minha li yuhricuke minha <gülüyor> Az daha seni bu yerden çıkarmak için İzaç edeceklerdi Ayet kerimesini indirdi Ve Yahudileri suikast yapmak istedikleri anlaşıldı Bunun üzerine Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü O sene Hicaz'da müthiş bir sıcak ve açlık vardı Diğer bir rivayete göre bu gazaya sebep Bizanslıların büyük bir ordu ile Müslümanların üzerine hareket tarihinde Oldukları şaiya Şimdi demek ki yani Tebuk gazvesi ile alakalı iki ne var? sebep var değil mi? Bir tanesi he, yani e, Yahudilerin peygamberi aleyhissalatü vesselam'a söylediği bu söz üzerine peygamberi aleyhissalatü vesselamın Şam'a doğru ne yapması yola çokması daha sonra Yahudilerin suikast yapmak istedikleri için böyle bir yalanı iddia etmeleri. Bu bir rivayet ama bu çok da ne, ter, ne yapılmamış tercih edilmemiş. İkinci rivayet daha çok tercih edilmiş. O da ne? Bizanslarla savaşmak için Peygamber'e oraya çıkmış. Ama ikisi de hadis kaynaklarında geçen rivayetler. Evet. Diğer bir rivayete göre Bizansların büyük bir ordu ile Müslümanların üzerine hareket halinde oldukları şaiasıdır. Bu haberin tahkikine imkan bulunamadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal hazırlanarak yola çıkmıştır. Ha, şimdi burada Tebuk gazvesinden bahsettiği için Şarih ne yapmış? Ha, Tebuk gazvesinin neden ceryan ettiğine dair bize bilgi vermiş. Hadisin ilk rivayetinde tabuktan ne yapılmıyordu? Bahsedilmiyordu değil mi? Demek ki bakın rivayetlerin peş peşe gelmesinin bize faydası var. Bu develeri keselim, binekleri üzerinde su taşıdığımız, yük taşıdığımız develeri keselim olayı nerede bu bulmuş demek ki? Tebuk. Tebuk'ta. Ha. İlk rivayete baktığınız zaman bunu ne yapamıyorsunuz? Göremiyorsunuz. Ravinin tasarrufu var. İstediği kadarını, lazım olduğu kadarını nakletmiş. Burada daha ne var? Tafsili bir ne var? Rivayet var değil mi? Heh. Yani e, demek ki bu olay nerede ceryan etmiş? Tabuk gazvesi sırasında ceryan etmiş. E, malum Müslümanlar e, Bizans ordusu karşısında adetçe neler? Azlar. Bir de üstüne üstlük ne isabet etmiş? Açlık. Üstüne üstlük bir de ne? Açlık isabet etmiş ama çare bulmanın peşine düşmüşler değil mi? Çare bulmanın peşine düşmüşler. Tabi en makul akla gelebilecek çözüm ne? Bir kısım suya da yük taşıyan deveyi ne yapmak? Boğazlamak ve onu yemek. Ama Hazreti Ömer dahi değil mi? Bir savaş dahisi bunun Müslümanlara zarar vereceğini, ordunun gücünden eksilteceğini biliyor. Ama işte ilham. Allah'ın vermiş olduğu ilham ki muvaffakat bu. Subhanallah Hazreti Ömer'in pek çok olayda bu tür nelerini, dahillerini görebiliyoruz biz. Böyle bir fikirle ne yapmış? Ortaya çıkmış. Böyle fikirle ne yapmış? Ortaya çıkmış. Çünkü Peygamber'e iman etmiş, çok seviyor ve sellem'in duasının Allah tarafından geri çevrilmeyeceğini de biliyor. Evet. Ama bakın zor durumlarda. ha. Her zaman bunu göremiyoruz. Her zaman ne yapamıyoruz? Bu tür talepleri göremiyoruz. Bugün Müslümanlar en ufacık bir durumda gidip medet umuyorlar. Değil mi şeylerden? Medet. Yani e, keramet talibi oluyorlar. Kerametin peşinden koşuyorlar. Halbuki keramet talibi değil, istikamet talibi olmak lazım. İstikametin peşinden koşmak lazım. Ha, yani Hazreti Ömer ki şeytan onu ne yapsa görse yolunu değiştiren bir adam. Ha, bunu çok nadiren görüyoruz. Gördüğümüz işte olaylardan bir tanesi bu. Gördüğümüz olaylardan bir tanesi bu. da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da açık muvaffakatı var zaten. Açık neyi var? Muvaffakatı var. Yani bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o anda düşünmemesi ilginç değil mi? İlginç değil mi? Keramet sahibi kendi. Allah o kerameti ona vermiş. Ama bakın teklif dışarıdan geliyor. Burada bile bugünün Müslümanların alacağı büyük neler var? İbretler var. İbretler var arkadaşlar. Kerameti göstermeyi istemek, devamlı kerametin peşinden koşup onu insanlar arasında ibraz etmek, kerametsizliğin ya da ileride gösterilebilecek kerametlerin yasaklanmasının ortadan kalkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Onun için selef kerameti göstermekte arkadaşlar o kadar imtina etmişlerdir ki çok zor durumda kalındığında Tabiri caizse mecburen bunu ibraz etmişlerdir. Mecburen. Mecburen. Korkmuşlardır çünkü. İstikametlerinin kaymasından. Şeytanın kalplerine hakim olmasından. Onlara uyanların da onları yüceltmesinden ve layık olmadıkları bir neye? Mekana. Mekana menzileye koymasından korkmuştu adışı. En büyük misal İmam Ahmet. Evet. evet. En büyük misal İmam Ahmet. Keramet desen kırla. Ama o gösterdiği kerametlerin biz çoğunu bilmiyoruz. Evet. Çünkü çocuklarını bile Salih'le Abdullah bile öyle bir terletmiş ki. Öyle ahitler almış ki onlardan. Bunları nakletmeyeceklerine dair, söylemeyeceklerine dair. Ama bir kısmını gene nakletmişler, söylemişler. Evet onun için yani keramet göstermek, kerameti ibraz edip insan toplamak, kerametin vuku ortadan kalktıktan sonra insanların dağılmasının en büyük neyidir? nedendir? Çünkü önemli olan kerametle değil istikametle insan toplamaktır. Dikkat etmek lazım. Evet. Heh. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kerametlerine bakın. Bununla alakalı kitaplar vardır. Kerametleri, mucizeleri, hasaisiyle alakalı. Bugün öyle insanlar vardır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği kerameti 10 ile çarpıp göstermişlerdir. 20 ile çarpıp göstermişlerdir. Yani tabiri keramet makinesi olmuşlardır. Ve nakledilen pek çok şeyinde onlardan nakledilen pek çok şeyinde neyi yoktur aslında? Aslı asları yoktur. Hayaldir vehimdir. Ehli Sünnet keramet'i inkar etmez Mutezile gibi. Mutezile keramet'i kabul etmez. Ehli Sünnet'te böyle bir şey yok. Kabul eder ama dediğimiz gibi keramet'in ölçüsü vardır arkadaşlar. Ölçüsü. Takvayla, zühtle, vera ile şeriat kurallarıyla sınırlıdır. Evet. Alalım bakalım. Ne diyor şimdi? <gülüyor> Cümlesinin asıl manası Ya Resulullah, Resulullah bizi izin versen de su taşıdığımız develerimizi boğazlasak ve onları hem yesek hem yağlansak ya demektir. Burada yağının ysi düşmüş tabi. Bir önceki rivayette de düşmüş arkadaşlar değil mi yağının yeyesi? Yani bir önceki cümlede de düşmüş. İsterseniz onları koyalım. Ee, yani yani işte. O dönemde tabii taş dizgi bunlar elle diziliyor. Bilgisayar yok. Evet devam edelim. Heh. Ancak buradaki yağlanma tabirinden maksat Araplarca maruf olan yağlanma değil, iç yağlarından istifade etmek. Yani, yani vücudumuza sürmek değil yani. Hani tabiri caizse Karadeniz'de lahanayı iç yağıyla yapma. Heh. Yani yemeğe katılan yağ Bazen de çok nadiren de olsa genelde bu balıklardan istifade edilir. Ne de kullanılır? Aydınlatmada yani kandillerde kullanılır değil mi? Ha. O anlamda yoksa e, domuz yağlarından mesela kandilde ne yapmışlar? Kullanmışlar, istifade etmişler aydınlatılmasında. Ha. Burada tabi helal olan bir yağdan bahsediyoruz. Şaham dedikleri Arapların ondan bahsediyoruz. Evet yani yoksa vücudumuza sürsek değil. Ha. Anladık. Yani... E, fikir belli çünkü e, yani bu hayvanlar Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığı bu hayvanların her şeyi 2-3 parçasına çıkarsanız ölüsü bile insan için ne? hayat 2-3 parçayı çıkarsanız yani yanından kılına tüyüne, derisine etine kadar gübresine kadar hepsi yani insan için ne? hayat subhanallah Değil mi? ha? Ama en çok akla gelen iki, hatta üç belki. Nedir o? Eti, yağ ve derisi değil mi? En çok bu üçü akla gelir. Üçü değil mi? En çok bu üçü akla gelir. Heh. Evet. Ama burada tabii deriden bahsetmiyor doğrudan. Neden bahsediyor? Et ve yağdan. Evet. Çünkü derinin ne yapılması lazım? Tabaklanması lazım vesaire falan filan. Temizlenmesi için. E bunlar cihat meydanındalar. Evde değiller, atölyede değiller. Yani o iş biraz ney? Zor. O anki ihtiyaca binaen. Evet. Devam edelim. Nevadıh, Nadihan'ın cemidir. Nadıha üzerine su yüklenen dişi devedir. Erkeğine Nadih verir. Evet. Bu da dişi deve doğrudan. Evet. Bize izin verirsen, müsaade buyurursan gibi sözler büyüklere karşı gösterilecek en güzel terbiye ve nezaket gördüğünüz mü? Bize izin verirsen, müsaade edersen, yani Ey Allah Resulü, sana fikir vermiş olmak gibi olmayalım. Sana akıl vermiş gibi olmayalım. Ama hani bizim de böyle bir fikrimiz var. Yani burada iki şey görüyoruz biz. Bir sahabenin peygamberi aleyhissalatü vesselama bir şey önerirken kullandıkları nezih o güzel uslu, Diğeri de peygamber aleyhissalatü vesselamın her türlü fikre ne olması? Açık olması. Dinlemesi. Bu da çok önemli değil mi? Ama bazen ne yapıyor? He bir kişiden ya da 3-5 kişiden aldığını uygulayamayabiliyor. Çünkü niye? Başkası daha başka bir fikirle geliyor. O fikir onun aklına daha çok ne yapıyor? Yatıyor o zaman onu alıyor. Burada mesela kimin fikrini aldı? Hazreti Ömer'in fikrini aldı. Eğer Hazreti Ömer böyle bir fikir vermeseydi belki de kesecekti. Çok önemli. Bir peygamber olarak bu konuda vahiy de bekleyebilirdi. Ama şuunu askeriyenin şunu neyin? Ha, i̇dariyenin ne yapması lazım? Bir şekilde işlemesi lazım. Böyle bir tercih. Evet. Devam et. Büyüklere emis yazı kullanarak şunu yap dememelidir. Biriden yapılan yaygın manasına gelen nit kelimesi nat'a, nat veya nit şeklinde de okudur. Yani nit'a, nat'a, nat şeklinde 3 şekil hatta nit 4 şekilde de Okunabilir ki deriden yapılan yaygın manası o dönemde kumaş çok yok böyle bizdeki kadar bol kumaş yok. Yani insanlar giyebilecek kadar kumaş bulsalar şükrediyorlar yani. Hatta sahabenin yeri geliyor izarları ha ne yapmıyor? Setri avretini bile tamamen kapatamayabiliyor. Rüküye secdeye gittiklerinde korkuyorlar değil mi? Avret mahallerinin ne yapmasından, gözükmesinden bolluk yok. Bizim bugün Dolaplarımızda gardolaplarımızda en az 2 en az 3 pantolon, en az 3 4 gömlek vesaire, 3 4 kazak var en az. Hatta biz öyle valiler biliyoruz ki tek bir elbisesi olduğu için ha. Haftada bir gün ne yapmıyor? Ne gündüzüyle ne gecesiyle dışarı çıkmıyor. Hatta bu şikayet konusu oluyor değil mi Hazreti Ömer'e? Hazreti Ömer de olayın peşine düşüyor hakikaten. Adam 6 gün full time çalışıyor ama bir gün çalışmıyor. Sen nasıl olur da benim valim etbağın işini görmezsin? Hemen muhasebeye çekiyor. Ama adam da diyor ki hele bir dinle beni ey emir el müminin diyor. Hayırdır diyor. Evet bir gün çıkmıyorum diyor doğru. 7 günün bir günü çıkmıyorum. Ama niye çıkmıyorum? Bir tane elbisem var diyor. Tek bir tane elbisem var diyor. he 6 gün boyunca onu giyiyorum. Kirleniyor. Ne yapıyorum? Ertesi gün onu yıkıyorum. Gündüz çıkamıyorum çünkü kurumasını bekliyorum diyor akşama kadar. Anca kuruyor. Gece çıkmıyorum diyor. Çünkü altı geceyi onlara ayırdım. Bir geceyi de kendime ayırıyorum. Rabbime ibadet de geçiriyorum diyor. Ne desin Hazreti Ömer? Başı ne yiyor? Hakkan diyor adil oldun diyor ve gidiyor. O Ömer. Hani fırsatını bulsa tımarlayacak ama yok fırsat yok. E öyle işte yani o dönemde bu kadar imkanlar yok. Onun için yani hani e, deriden yaygı nedir biz bilmeyiz yani. Bugün bir yaygı camiden çıkışta bir para toplamak kalksak yani yaygı değil elli tane poşet buluruz. Elli tane karton buluruz değil mi? E, yani işte o dönemde yok arkadaşlar. Yani. Yok. Hiçbir şey yapamazsa ne yapıyor? Ridasını açıyor. O da olmadı. İzarını açıyor. Onun içine koyuyorlar. Evet. Yani... E, Şer hakkında çok bilgi vermedi. Çünkü daha önceden ne yaptı arkadaşlar? Diğer bölümleri geçti. Burada tabii bizim için özellikle ne? Hadisin son bölümü var değil mi? Yani önemli olan o. O da eşhedü la ilahe illallah ve enni Resulullah ki kendisinin Allah Resulü olduğunu bizzat kendisi de söylüyor. Kendisinin Allah Resulü olduğuna kendi de iman etmiş. <gülüyor> kendi iman etmeden olmaz ki kendine iman etmiş. Şu enteresan değil mi? He, daha sonra la ilke Allah bihi ma'budun ama bir şartla. La şak. Yani bu iki kelimeyle bir kul Rabbi ile ne zaman karşılaşsa ama he, bu iki kelime hakkında neyi olmasa tereddütü, şüphesi olmasa feyuhce bu anil cennet. Cennetten mahrum bırakılmaz. Cennete girer. Ha, şüphe olmaması. Bu çok önemli bir tabir. Tabi burada müellif. Ee, bu konuya yani müellif dediğimiz tabi şari. E, bu konuya çok fazla temas etmemiş. Aslında bir cümleyle ufaktan bir işaret var ama. Şimdi malum imanda istisna konusu var. Nedir o? İnşallah müminim demek. Enem müminun inşallah. Değil mi? he bu tabi yanlış anlaşılıyor. Yani bunu selefe mensup bazı insanlar yanlış anladıkları gibi haleften bazı insanlar da yanlış anlıyorlar. Halbuki bunun ortası var. O da ne? Ben müminim demekle ben inşallah müminim demek arasında aslında umum ve husus var. Yani ne demek? Ben inşallah müminim diyenler bunu değişik illetlerle illetlendirerek diyorlar. Bir kere insanın son nefeste neyle öleceğini bilmesi mümkün mü? Değil. Onun için inşallah müminim demek lazım. Çünkü yarın ne olacağım belli değil. Bacru bil amal değil mi? He. Keotu ileylin muzdim ki uzun bir hadis. Ha. Yani öyle zulmetli geceler gelecek ki, günler gelecek ki amellerinizle acele edin değil mi? Adam müslüman olarak kalkacak. Yattığında ne? Kafir. Yattığında ne? Kafir olarak yatacak. Kalktığında ne? Müslüman. He. Hal böyle olunca yani ki işte o bu zaman. Ve sonrası. Kıyamet yakın. Ama yakınlık göreceli bir kavram. Çünkü bütün küçük, küçük alametler ne yaptı? Bitti. Görüldü. Artık büyük alametlerin çıkmasını ümmet bekliyor. He. Şimdi hal böyleyken... Ee, İnşallah müminim demekte fayda var. Çünkü niye? Yarın neyle öleceğimizi kimse ne yapamaz? Bilemez. Bu birincisi. Bir illet olabilir bu. İkincisi, Müslümanın kendi nefsini ne yapmaması lazım? Teskiye etmemesi lazım değil mi? Nedir teskiye? inma'l mu'minuna'llezina izâ <Sessizlik> zükirallahu hani yehfizu Kur'an-ı Kerim'de müminleri anlatan ayetler var ya ancak müminler şunlardır. E şimdi sen ben müminim deyince acaba ha yani hangi mümindensin? O Kur'an-ı Kerim'i zikrettiğim müminlerden misin? Soru işareti. İnşallah onlardanım demek istiyorsun. İnşallah müminim diyerek. Bu da ikinci illet. He. 3. illette peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi he bütün meseleleri Kimin talikine bağlaması? Allah'ın. Yani o talik dediğimiz Allah'ın neyi? Meşe eti. İstemi. ha Yarın bir iş için, hiçbir zaman için şunu yapacağım deme. Ancak nasıl de? inşallah de değil mi? Ha. Yine ha. peygamber aleyhissalatü selam'ın ne yapması mesela? Bakı el -Gargat ziyaret ettin diye yapmış olduğu meşhur dua ve inna inshallah bikum lahi kun ya yani kulu nefsi daitatu'l-maut her nefis ölümü tadacak ya bunda bir şüphe var mı inneke mayitun ve innahum mayitun sen öleceksin onlar da öleceksin bir şüphe var mı yok la <gülüyor> yuahhiru'llahu nefsen idha jaa'e eceluha bin hepsine eceli gelirse Allah onu ne yapar geciktirir mi la yestakdimuna saaten ve la ne bir saat an ileri ne geri? E, Hal böyleyince Peygamber Efendimiz gidiyor. Esselamu aleyküm ehli diyarın müminin ve Müslümanın ve inna inşallahh bikum lahikun. Niye diyor? Ha, ey işte diyor Müslümanlardan, müminlerden bu diyarın ehli, halkı Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah biz de size katılacağız. Yerinizden geleceğiz. Ya geleceğimiz kesin. Ama inşallah demiş, değil mi? Ha, bir talik var. Hal böyle olunca, hal böyle olunca bu illeti ne yapmış? Selef gündeme getirmiş. Onun için inşallah müminim demek, Selef nezdinde nedir? Ha, muteberdir. Ama bazıları çıkmış, mutezileden. Demişler ki, inşallah müminim demek, ha, o adamın mümin olup olmadığı hususundaki, He? Şüphesini gösterir. Yani bu adam imanında ne? Şüpheli. Yani imanından şüphe ediyor. Mümin olup olmadığından şüphe ediyor. Onun için bu böyle yaparaktan aslında mümin olmadığını gösteriyor. Çünkü kim ki imanda şüphe ederse o nedir? Kafirdir. Ve delilleri bu hadis. Delilleri bu hadis işte. Gayra şakin. Şüphe olmamak kaydıyla. Bak burada diyor mu diyor, şüphe yok diyor kesin Allah'ın bir olduğuna, Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun Resul olduğuna imandan bahsediyor, şahitlikten bahsediyor. Ha, o halde sorun ne? Sorun, ha, Mu'tezile'nin bunu bu hadisin neyine? Lafzına kanaraktan yanlış anlaması. Şunu biz biliyoruz ki Selef de şüpheyle yapılan inşallah müminim lafzını asla ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Onun için dördüncü bir şart. İnşallah müminim diyen bunu imanındaki şüphesinden dolayı ne yapmayacak? Söylemeyecek. Söylerse makbul değil. Demek ki yani dört tane illet var. Aslında üç illet var. Bir tanesi de neden sonuç ilişkisi. Anladık değil mi? Heh. Bunu unutmayalım. Bak bu önemli bir mesele. Burada buna pek değinilmemiş. Heh. Birincisi niye inşallah müminim diyor. Son anda neyle öleceğim ancak kim bilir? Allah bilir. Bu birincisi. Unutmayalım. Çok önemli bu. Heh. İkincisi ne? Neyle alakalı ikincisi? Evet. Saydık burada. Neyle alakalı? Evet. Evet. Son anda neyle öleceğim? İman i̇manla mı? Gayrı imanla mı? Onu Allah bilir. Onun için inşallah müminim diyorum. İkincisi evet. Kur'an'da geçen o üçüncüsü. Hadi tamam. Kur'an'da geçen Kur'an'da geçen müminlerden bahseden Ayet-i müminlerden olup olmadığım ne malum benim? İnşallah o müminlerdenim diyorsun. Evet bu ikincisi. Üçüncüsü de ne? Kur'an ve sünnette meşiyetini Allah'ın ne yapma? Bağlama olgusu. Üç tane neden. Ama bu üçünde de ne olmayacak? Hepsini bağlayan bir sebep. Şüphe olmayacak. Yani ben inşallah müminim ya belki mümin değilimdir. Onun için inşallah müminim desen. Olmaz. Böyle bir istisnai selef ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Çünkü sen mümin olduğuna inanacaksın. Tereddüt yok. Anladık değil mi? Bu anlamda inşallah mümin. Tabii şimdi bunu yanlış anlatıyorlar insanlara. E şimdi mesela Şekkak diyor e, Mutezile Selefe ehli Sünnet'e. Yani imanlarında ne yapanlar? Şüphe edenler. Halbuki hiç alakası yok. <gülüyor> o ehlü Sünnet'in e, muhaliflere cevabı kitabında biz bunları uzun uzadığı anlatıyoruz dipnotta. Şeyhülislam İslam i̇bn de aynısını söylüyor. Şeyhülislam i̇bn de aynısını söylüyor. Bizzat e, bu anlamda imanda istisna getirilmesini farz görüyor. Yoksa İmanda istisnai arkadaşlar O da eğer şüphe içeriyorsa Ne görüyor? Zararlı görüyor Bunda ne yapmayacağız? Unutmayacağız Evet şuradan bakalım Bakın diyor ki İstisnayı yapmayı ve Terkin'i caiz görenlere gelince, onlar iki uç grubun delili sağlam olanlarıdır. Yani hem yapmayı hem de Terkin'i aynı anda caiz görme. İki uç grubun, yani bir anda illa da inşallah müminim demek farzayındır diyenler, bir anda da böyle demek haramdır diyenler. Aynı anda hem yapmayı hem de Terkin'i caiz görenler iki uç grubun, anladık değil mi? Bu çok önemli. Ortalarıdır. Şimdi bakın ne diyor? En sağlam olanlarıdır. Zaten işlerin en hayırlısı da orta olanıdır. Eğer istisna yapan bu istisna ile imanın aslındaki şüpheyi kastetmişse istisnadan men edilir. Eğer istisna yapan bu istisna ile imanın aslındaki şüpheyi kastetmişse istisnadan ne yapılır? Men edilir. Bu içinde herhangi bir anlaşmazlığın olmadığı şeylerdendir. Yok eğer istisna yapan, istisnasıyla kendisinin Allah'ın, müminler ancak Allah anıldığında, anıldığı zaman kalpleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler ancak onlardır. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Enfal 2.4 Yine müminler ancak Allah'a ve Rasulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. Hucurat 15 buyruklarında tanımladığı müminlerden bir mümin olduğunu kastetmişse bu durumda istisna caizdir. Ne? Çünkü inşallah ben o müminlerdenim. İstisna yapıp da bununla sonunun ne olacağını bilmediğini kasteden kişinin istisnası da böyledir. Yani caizdir. Hangi imanla gideceğiz? Evet. Yine bunun gibi istisnai kalbindeki bir şüpheden dolayı değil de sırf işi Allah'ın dilemesine bağlamak. Bak üçünde de saydı değil mi? Şimdi ben bunları söylüyorum diyorlar ki Necmi Hoca indinden uyduruyor. İndimden uydurmuyorum. Bunların hepsi mecbur fedavada var. He. Yine bunun gibi istisnayı kalbindeki bir şüpheden dolayı değil de sırf işi Allah'ın dilemesine bağlamak. Yani kalpte oluşan imanın Allah'ın dilemesiyle oluştuğunu belirtmek amacıyla istisna yapan kimsenin de istisnası caizdir. Bununla da yetinmiyor. Diyor ki senin de gördüğün gibi bu görüş çok kuvvetlidir. Ortası. Demek ki 3 nedenden dolayı istisna yapmak ne? Caiz, meşru. Ama 3 nedenin her birinde de şüphe varsa o zaman caiz değil. İşte selek bu. Şimdi öyle anlatıyor ki bazı arkadaşlar ben internette bazı derslere rast geliyorum. İnşallah müminim demek sanki farzı ayın. Bir adam da ben müminim dediğinde vay görüyor musun bak yanlış yaptı. Ya belki adam ben müminim diyerekten Ha, yani şunu ibraz etmek istiyordur. İmanımda neyim yok, şüphem. şüphem yok. Kastı dinlemek lazım. Kastı bilmeden hükmetmemek lazım. Ama işte bazen bu tür ne ifrat ve tefrit neler anlayışlar olabiliyor. Ha, demek ki ha burada e, mutezilenin şak kelimesini kullanması, gayre şak kelimesini kullanması onun lehine değil aslında, aleyhine bir delil. Zaten. Ehl-i Sünnet'te imanda şüpheyi ne yapmıyor zaten? Kabul etmiyor. Burada problem yok. Ha, kabul etsek bize bu yöneltilse tamam. Ama kabul etmiyor. Onun için böyle bir problem zaten kendi başına ne? Ortadan kalkmış oluyor. Evet. Ha, demek ki burada kısmen buna da değinseydi daha iyi olurdu. Ama değinmemiş olabilir. Bazen insanların gözünden ne yapabilir? Kaçabilir. Şimdi bakalım hadisten çıkarılan hükümlerde bize neyi zikredecek? Evet. Oku. 1- Kumandanın izni, izni olmadıkça asker harpte kullandığı hayvan ve silahını kendi mülkü bile olsa itilaf edemez. Çünkü peygamber izin vermeden bunu yapamazlardı. Ki izin de vermedi. Hazreti Ömer radıyallahu lafına uydu, sözüne uydu. Onu tercih etti değil mi? Evet. Zira bunu yapmak İslam ordusunu zayıflatır. Belki pek büyük bir maslahat ve mevsedetten dolayı telef etmiş olan o zaman caiz. Ee, yani zaten e, hani e, tabiri caizse Adam 3-4 kişi ordudan geri kalmışlardır. Orduya bir türlü ne yapamamışlardır? Yetişememişlerdir ve aç kalmışlardır. Hayvanlardan bir tanesini kesmişlerdir. Velevki yani komutan kısa da. Çünkü niye komutan da izin alma gibi bir neleri yok? Ha, imkanları yok. Evet mesela olabilir ya da komutan ha, ha. ya da ne yapabilir? İşte yani bineğin ayağı kırılır dediğin gibi. Binek hasta olur zaten ölecektir. En azından bir işe yarasın değil mi? Ya da komutan... Mecburen izin vermiştir yani başka yol yok yani bugün Peygamber e, aleyhisselatü vesselam gibi he, örtüye neyi toplayıp işte o kalan artık yiyecekleri toplayıp da üzerine bir dua yapıp da o he, yiyecekleri çuvaltacak İmam Ahmetler varsa sorun yok. Varsa e, ama olup olmayacağını ancak kim bilir? Allah bilir biz bilemeyiz yani var var böyle insanlar var ehli sünnet içinde gelmiş gelmemiş değil bunu inkar edemeyiz yani biz sofilere kızacağız diye kerametini ne yapmayız? inkar etmeyiz Buna dikkat edelim sofilere kızacağız diye kerameti inkar etmeyiz biz imama kızıp namazı terk etmiyoruz onların keramet anlayışında ifrat olabilir ama keramet haktır ehl sünnetin bu konuda ihtilafı yoktur Sadece mutezze karşı çıkmıştır. Dört mezhepte kerametin hak olduğunda müttefiktir. Dört mezhepte kerametin hak olduğunda nedir? Müttefiktir ki zaten dört mezhep imamının da üç aşağı beş yukarı keramet ehli olduğunu biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı keramet ehli olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Muhtelif rivayetlerden, menakıplardan bunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Allah'ın onlara vermiş olduğu bir ne bu? Evet güç. Evet. Sevdiği kuluna veriyor. Devam edelim. Çünkü zaruretler haram olan şeyleri mübah kılar. İnne zarurat tubihul mahzurat. Değil mi? He. Zaruretler mahzuratları ne kılar? Mübah kılar. Fıkıhta genel kaydı daha sonra mecellede de bu ne yapılmış? Zikredilmiş. Dört mezhebin üzerinde ittifak ettiği kaydelerden bir tanesidir. Bu. Yani dört mezhepte usulünde ne yapmıştır? Bu kaydeyle amel etmiştir problem yok. Çünkü İslam'ın genel ruhuna nedir bu? Uygundur. Evet. Onun için fıkıh, usul çok önemli. Bu kitapta hepsini görüyorsunuz. Hepsi var bu kitapta. Evet. Devam edelim. 2. Fecai Ömer'u e fekale ya Resulallah in fealte kalle zahru cümlesinin asıl manası şudur. Derken Ömer geldi. Buradaki fe fucaiye. Bak derken demiş. Ne kadar güzel tercüme etmiş. Bugün yok bu tercüme. Derken. Fucai ansızın gelme. Konuşurken birinin üzerine çıkıp feceten gelmesi. Bak derken. Görüyor musunuz? Şimdi birden diyor mesela. Burada değil. Derken. Yani tam konuşulurken o esnada küt diye kim girdi? Hazreti Ömer girdi. Bak derken. Mesela ne kadar güzel. Yani buradan da almamız gerekenler var. İşte bunlar Osmanlı'nın kullandığı tabirler. Geçmiş bu zamana. Evet. Hı. Ya Resulallah böyle yaparsan sırt azalır dedi. Yani zahar sırt demek ama tabii burada sırtı kastetmiyor. Yani hayvanın binilen yeri sırtı olduğu için Araplar binek hayvanlarına mecazen zahır. Yani sırt derler. neyle taşıyor hayvan? Sırtı ile sırt. Kestin mi sırt eksilir. Sırt eksilince ne demek? Hı. Hayvan eksilir demek. Kinaye yani bu. Bu ney? Kinaye. Evet. Bir amir veya kumandanın emri altında bulunan kimse amirinin yanlış bir hareketini görürse ona doğru bulunduğu hattı hareketi bulduğu. bulduğu hattı hareketi bildirerek verdiği emri geri aldırma çalışabilir. Hazreti Ömer'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e fikir beyan etmesi buna delildir. Evet. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam eğer Hazreti Ömer ne yapmasaydı bu fikri beyan etmeseydi belki de diğer fikre ne yapacaktı? edecekti ama ne yaptı? Hazreti Ömer'in bu fikriyle Peygamber'e onun fikrine yöneldi. Evet. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ömer'e evet haklısın buyurması ilk defa vermiş olduğu izni nesiltir. Çünkü ilkinde de izin verdi öyle yapın dedi değil mi? Fefalu dedi değil mi? Ama sonra Hazreti Ömer geldi ne yaptı? Bir görüş beyan etti. Peygamber Efendimiz de onu ne yaptı? Aldı. O halde mensuk oldu ilk emir. Sünnetin sünneti nesine bir örnektir arkadaşlar bu. Bak hiçbir yerde bulamazsınız bunu. Sünnetin sünneti nesine bir örnektir bu bakın yazın. Çok böyle ara cümlelerdir bunlar. Başka örnekler zikredilir ama şu örneği çok zikrettiklerini göremezsiniz. Sünnetin sünneti neshe örnektir bu. Evet. evet, devam. Yani evvela develerin kesilmesine izin vermiş, sonra o izni fesh etmiştir. Evet. Dört, bu rivayette dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi göze çarpmıştır. Niye? Yani işte mucize, evet. Peygamber aleyhissalatu vesselamın neyi arkadaşlar? Mucizesi. Evet, şimdi Ebu Hureyre rivayetlerini bitirdi. İki tane verdi. Osman'la alakalı İbni Affan radıyallahu anh, iki rivayet verdi Ebu Hureyre ile alakalı iki rivayet verdi Şimdi Ubade bin Es-Samit rivayetini bize ne yapacak zikredecek Ubade bin Es-Samit rivayetini zikredecek 1, 2, 3 Evet 3 tane verecek ondan sonra Muaz bin Cebel enesle Muaz bin Cebel'in ki Enes Muaz bin Cebel'den rivayet ediyor Ona gelecek evet şu Ubade bin Es-Sâmit rivayetlerini bakalım alabileceğiz. Biraz hızlı gidelim. Evet. Alalım rivayeti. Gâle'l-imam-ı-muslimun rahimahullah Haddesena Davut ibn-i Rüşeydin Gâle haddesena'l-velîdu Ya'n ibne-müslimin An ibni-câbirin Gâle haddeseni Umeyru ibn-i Hâni haddeseni cunad ı Ebi Umeyye Gâle haddesena ubâde tubnu s Kale, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men kale Eşhedü en la ilahe la şirikele Ve enne Muhammeden abduhu varasuluhu. ve rasuluhu Ve enne İsa Abdullahi ve ibn-i Emetihi Ve kelimetuhu Elkaha ila meryeme Ve ruhum minhu Ve enne cennete hakkum Ve enne el nara hakkum Temmaniyeti şalem. Evet. Tabi bu da yine e, meşhur rivayetlerden ki Buhari'de de e, bu rivayeti ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. E, Ubade İbn-i Samit anh, rivayeti oku senedini bize Davut bin Ruşek rivayet etti. Dedi ki bize el... En... Dur. Davud bin Rüşeyd. İmam Müslim'in hocalarından dikkat ederseniz İmam Müslim burada gene bize dedi. Demek ki ortamda kimler var? Başka? Öğrenciler de var. Kimmiş Davud bin Rüşeyd? Davud bin Rüşeyd el-Haşimi. Hicri 239 yılında vefat etmiştir. Aslen harzemde olup Bağdat'ta yaşamıştır. Sahih-i Müslüm'de birkaç hadisi varsa da Buhari ondan yalnız bir hadis rivayet etmiştir. Evet. Buhari'de tek bir hadisi var. Evet. Sonra... Dedi ki bize El Velid yani i̇bn Müslim. Ki Velid i̇bn Müslim daha önce aldık çokça. İbn-i Cabir'den naklen rivayet etti. Kimmiş İbn Cabir? İbn-i Cabir? i̇bn Cabir Abdurrahman bin Yezid. Hicri 153 yılında vefat etmiştir. Sahihayn ravilerinden olup Şamlı'dır. Evet. İbn-i Cabir demiş ki bana Umey bin Hani rivayet etti. Kimmiş Umeir bin Hani? Umeir bin Hani Ebu Velid künyesini taşır evet, Şamlı. Evet, Şamlı'nın Şamlıdan rivayeti. Dedi ki, dedi ki bana Cunade Tubbî Ebi Umeyye rivayet etti. Kimmiş Cunade? Cunade bin Ebi Umeyye radıyallahu anhu Hicri 67 yılında vefat etmiştir. Sahihayn ravilerindendir. Ekseri ulemanın rivayetine göre hem kendisi hem babası sahabidirler. Kibari tabiinden olduğunu söyleyenler de vardır. Evet cünade sahabi midir yoksa değil midir? ihtilaflı olmakla beraber geneli sahabi olduğunu hem kendisinin hem de babasının sahabi olduğunu söylemişlerdir. Bir kısım ulema da sahabi değilse de tabiinin neyinden? Kibarındandır demiştir. Bu konuda İsaabe'de İbni Hacer geniş bilgi vermiştir. Yani eğer sahabi ise sahabinin sahabiden rivayeti olacak. O da kim? Mubade İbni Es-Samit. Eğer değilse tabiinin kimden? sahabeden rivayeti olacak bir problem yok. Evet. Dedi ki bize Ubade Tublus Samit rivayet eyledi. Evet. ilk kez burada geçtiği için bilgi verecek şimdi hakkında. Evet. Kimmiş Ubade İbnus Samit? Ubade bin Samit Radiyallahu Anhu Medine'li Ensar-ı Kiram'dandır. Künyesi Ebul Velid'dir. Bedir gazasına iştirak etmiştir. Şam'da yaşamıştır ve 34 tarihinde orada vefat etmiştir. Evet. Çok ne yapmamış? Peygamber Efendimizin hicretinden sonra yaşamamış. Hicri 34 yılında vefat etmiş. Değil mi? İki Sahabeyi azami de kaç olarak telakki ediyoruz? Hicri yüzler. Hicri kaçlar? Yüzler. En son sahabi olarak hicri ne? Yüz tarihini hemen hemen ne yapıyoruz? Değer biçiyoruz. Evet. Devam edelim. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim şeriki olmayan bir tek Allah'tan başka ilah olmadığına Şimdi bakın eee Allah'tan başkayla olmaması, Muhammed'in onun ne olması? Rasulü olması değil mi? İki rivayet aldık. He. He. Kimden? Ebu Hureyre'den. Üç aşağı beş yukarı böyleydi. He. Öncesinde de kimin vardı? Osman radıyallahu anh rivayeti vardı. O da üç aşağı beş yukarı aynı lafızlar etrafında ne yapıyordu? Dönüyordu değil mi? He. Kim ki ölür de la ilahe illallahı bilirse şekliyle. Bilme vardı. Değil mi? He. ikinci rivayette ise şüphe olmama vardı. Bakın burada üçüncü bir olayı da gündeme getiriyor. O da çok önemli. Allah'tan başka ilah olması, olmaması bunu itiraf etme ve onun bir şeriki olmaması. Yani de ne yapma? Tebriğ etme. Çok önemli. He. Allah'tan başka ilah olmaması demek ne demek? Allah'ın şeriki yok demek. Bu Ney? Mücmel bir lafız olduğu kadar mufassal bir lafızda. Çünkü biri birine ne yapıyor? Şer ediyor. Açıklıyor. Evet. Devam edelim. Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulü... Şimdi Muhammed'in onun peygamber olduğunu daha önceki rivayetlerde gördük ama burada kul vurgusu da var. Değil mi? Kul vurgusu da var. Kulu ve neyi? Peygamberi olduğuna. Başka? İsa'nın Allah'ın kulu kadın kulunun oğlu ve Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve Allah'tan bir ruh olduğuna. Evet. Bu da önemli. Ha. İsa'nın Allah'ın bir kolu, ol, kulu olduğuna sadece o değil. He. Kadın kulunun oğlu olduğuna. Ya annesi de ilah değil. Annesi de Allah'ın bir kulu. Ama bir farklı insanlar Üç şekilde dünyaya gelirler, bir Adem aleyhisselam gibi. Ne ana ne baba yok. Direk neden? Topraktan. Öyle mi? Evet. Öyle peki hava anamız nasıl meydana geldi? Kaburga kemiğinden. Kaburga. kaburga kemiğinden. Onu da ikiye sokabiliriz aslında ama birdir o. Onun da anası babası yok demektir. O birdir o ikisi. Biri topraktan, biri kaburga kemiğinden. Aslı ikisinde toprağa bir şekilde dönmüş. İkincisi İsa aleyhisselam gibi. Anne var, baba yok. Üçüncüsü bütün insanlar gibi. Bir anne ve babadan. Heh. Bu ikincisi işte. Allah Azze ve Celle'nin bir kulu. Burada bir vurgu var. Kul, kul. İki, annesi de bir kul. Bir kadın kulun oğlu. Heh. Üçüncü vurgu... He, o Allah Azze ve Celle'nin Meryem'e ilka ettiği bir kelime Aynı zamanda da Allah'tan bir ruh He, Ne demek Allah'tan bir ruh? Kelime ile birlikte bir ruh Yoksa bizim her birimizde de Allah'tan bir ruh üfürme zaten ne? Mevcut Allah insanı ne yapıyor yaratıyor Ona kendi ruhundan ne yapıyor? Üflüyor zaten Ama İsa Aleyhisselam farklı Allah'tan bir ruha mı aynı zamanda Allah'ın bir kelimesi. Meryem'e ilka ettiği kelime. Şimdi bu kelimeden mütevelliden Emeviler döneminde bir Hristiyan. Devlette belli makamlara ne yapmış? Ulaşmış ama zındık. Müslümanların akidesini bozmaya çalışan zındıklardan bir tanesi. Ki ayet lafzıdır bu aynı zamanda biliyorsunuz ayetten alınmadır. Diyor ki he, siz diyorsunuz ki diyor Kur'an Allah'ın kelimesidir değil mi? Kur'an nedir? Allah'ın kelimesidir. Doğru mu? Doğru. Ve siz de diyorsunuz ki aynı zamanda Kur'an Allah'ın kelimesidir ve gayrimahluktur değil mi? Nedir? Gayrimahluktur. Yaratılmamıştır. O halde İsa da Allah'ın kelimesidir. O halde İsa da yaratılmamıştır. Kadimdir. Bunun üzerine mutezile vay diyorlar eyvah din sakata girdi. O halde hadi ne diyelim Kur'an mahluktur diyelim. Aynen bu şekilde ceryan etmiştir olay. Böyle anlatılır kitaplarda. Halbuki burada Allah'ın kelimesi olması Ne demek? Allah doğrudan, babasız bir şekilde ona ol emriyle emretmiştir demektir. O kadar. Anlamı bu. Allah ol emriyle doğrudan emretmiştir. Ol kelimesi emriyle. Ve olmuştur. Burada bir sakatlık yok. Ama işte bu tür vehimlerle yola çıkarak madem ki Kur'an da Allah'ın kelimesidir. Eğer siz Kur'an'a, Allah'ın kelimesi olan Kur'an'a mahluk diyorsunuz o halde. Kim de mahluk oluyor? İsa da mahluk oluyor. Nasıl Kur'an kadim? İsa da kadim. O halde Tanrı oluyor değil mi? O halde ne oluyor? Tanrı oluyor. Allah oluyor onların için. He, yani Müslümanların hakidesini bozmak için bozmuş da. Mutezile denilen fırkayı doğurmuş herif. <gülüyor> yani böylelikle Kur'an mahluktur. Hatta bir duyuma göre Bursa'da ilayette bu profesör de Kelamcı da işte bu delili aynen kullanıyormuş. Kur'an'ın mahluk olduğunu ispatlamak için. Çok enteresan yani. Ee, geçen ziyaretimde bir öğrenci söylemişti bana. Halbuki hiçbir şey okuyamasa Muhammed Ebu Zehra'nın dinler mezhepler tarihi okusa orada bu ibareleri görecek. Orada bu ibareleri görecek. He. Yani burada zaten bilgi verecek ee, Şari. Evet. Sonra daha sonra ne diyor? Başka cennetin hak cehenneminde hak olduğuna şahadet ederim derse e cennet cehennem ne? Hak. Bir problem yok. Cennetin kaç kapısı var? Sekiz. sekiz. O sekiz kapıdan istediğinden ne yapsın? Girsin değil mi? Allah o sekiz kapıdan istediğinden onu ne yapar? Sokar. Evet. Şimdi devam edelim. Ne diyor İmam Nebevi? İmam Nebevi diyor ki bu hadisin ki pek büyüktür. Akaide şamil olan hadislerin en cemiyetlisi Yahut en cemiyetlilerinden biri budur. En cemiyetlisi derken şubesi, cemiyeti, derneği var demiyor. En kapsamlısı. Cemiyetlisi kapsamlı. Yani içine çok neyi? Faideyi, hükmü alan, içeren demek. Heh. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerinden ayrı muhtelif inançlarda bulunan bütün küfür milletlerinden sadır olan küfür şekillerini bu hadiste toplamış ve başkalarına uymayan taraflarını şu birkaç harfle istisar edivermiştir. <gülüyor> evet. Hz. İsa aleyhisselama kelime adını vermesi sahip Ademoğulları hilafına babasız doğduğu içindir. Zira İsa aleyhisselam sırf bir kul kelimesiyle olmuştur. Yani kun yani babaya ihtiyaç yok, sipermeme niye ihtiyaç yok. Allah ol demiştir ve olmuştur değil mi? Evet. Helevi şöyle demiştir. Hz. İsa aleyhisselama kelime adı verilmesi ol kelimesi sebebiyle dünyaya geldiğindendir. Nitekim rahmete sebep olduğu için Yağmur'a da rahmet derler. Teala Hazretleri'nin onun hakkında yani e, halbuki rahmete sebep olduğu için Yağmur rahmettir. Yoksa rahmetin kendisi değildir Yağmur. Heh. Allah'tan bir ruhtur buyurması Allah'tan bir rahmettir manasınadır. İbni Araf'e bunun manası şudur. İsa babadan meydana gelmiş değildir. Allah annesine ruhu üfürmüştür demiş. Tabi bu Allah'tan bir rahmettir kelimesi ee, tevil tevil yani yağmurla bunun kıyası mümkün değil ha. ya doğrusu ne İbn-i Arefe'nin dediği neymiş İbn-i Arefe ne diyor bir daha oku bunun manası şudur İsa babadan meydana gelmiş değildir Allah annesine ruhu üfürmüştür demiş tabi her insanı da ne yapmış Allah azze ve celle kendi ruhundan üfürmüş ama burada yani İsa için özel bir ne var ne var? Üfürme var değil mi? Özel bir üfürme var. O da ne? Babasız bir şekilde ol demesi ve olması. E bugün bu mümkün mü? Mümkün değil. Hadi bakalım. Yani sperm olmadan ne yapsınlar? Bir çocuk doğsun. Mümkün değil. Evet. Devam edelim. Başkaları bu sözün manası Allah tarafından yaratılmıştır demektir. Mütealasında bulunmuşlardır. Ya yani bu da hilaf yok zaten evet. Bu takdirde İsa Aleyhisselam'ın Allah'a izafeti, Mekatullah ve Beytullah izafetlerinde olduğu gibi Hani Allah'ın devesi, Allah'ın evi deniyor ya. Orada Allah'ın devesi, Allah'ın evi denmesi Allah ona biniyor, Allah onda oturuyor anlamında değil. Ne? He, izafet kabilinden. Yani teşrif yani o şeyi şereflendirme, izzetli kılmak için o tamlama yapılmıştır. Evet. Yoksa bütün alem Allah-u Teala'nındır. Onun tarafından yaratılmıştır. Ama tabi burada yani Hazreti İsa'nın özelliklerinden bir tanesi kelimesi olması, ondan bir ruh olması, Hazreti Musa'nın da Kelimullah olması değil mi? Yani bunlar özellikler. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu özellikler. Her peygamberin tebarz ettiği neler var? Özellikler var. Evet. Bu hususta kadı yaz da şunları söylemektedir. İsa aleyhisselama kelime denilmesi Allah'ın kelimesi sebebiyle dünyaya geldiği içindir. Sonra bu kelime hakkında iltilaf olundu. Bazılarına göre ol kelimesidir. Bir takımları bu kelime <gülüyor> melek tarafından Hazreti Meryem'e müjde olarak söylenen kelimedir demişlerdir. İlka'nın manası vermektir. İlka etti diyor ya hadiste evet. Hazreti İsa aleyhisselama ruhullah denilmesi onun Cibril aleyhisselam tarafından annesinin gömleğinin yerine üfürülen emre ilayden vücut bulmasındandır. da. Yani Allah'ın ruhundan üfürülmesi demek yani. Üç aşağı beş yukarı evet. ruhtan Murat hayattır diyenler olduğu gibi kendisine tabi olanlara bürlhan demektir. Mütalasında bulunanlar da vardır. Evet. İşin hülasası Allah'tan bir ruh. Çok ne yapmamak üzerinde durmamak lazım çünkü durduğunuz zaman kapı kapıyı ne yapıyor? Açıyor zaten üzerinde de bir mikyas yok ki ittifak edilen değil mi hadi hadi bul bakalım ittifak edilen bir miktar nedir o Evet Ulemadan bazılarının beyanına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah'ın kulu ve rasulü denilmesi. Yani şimdi burada kulu ve rasulü diyor değil mi? Rasulü demiyor aynı zamanda kulu da diyor evet. Hristiyanlarla Yahudiler tarih içinde. Bunlara itiraz evet. Çünkü Hristiyanlar Hazreti İsa'nın peygamberliğini iddia etmekle beraber teslise yani üçlü ilaha kain olduklarında Hazreti İsa'yı Allah tanırlar. Yahudiler ise Hazreti İsa'nın peygamberliğini inkar ile annesine zina itirazında bulunurlar. Bakın her ikisine itiraz var. Yani Hazreti İsa'nın Allah'ın bir kulu olması kadın kulunun oğlu olması o Meryem'e ilka ettiği bir kelime ve Allah'tan biri olması Hristiyanlara itiraz. Çünkü şey Yahudilere itiraz. Çünkü Yahudiler onu neyle suçluyorlar? Zina ile suçluyorlar. Şimdi burada Hristiyanlar da nasibini alıyor. Hristiyanlara dönüyor Peygamber Efendimiz kendisinin Allah'ın kulu ve Rasulü olduğunu söylüyor. Aynı ifade kim için de geçerli demektir? Hazreti İsa için de geçerli demektir. Evet. Hı. Rivayete nazaran Hristiyan büyüklerinden biri Kur'an okuyan bir zatı ve kelimethu elkaha ila meryeme ve ruhum minhu. İsa Allah'ın Meryeme tevdi ettiği bir kelimesi ve Allah'tan bir ruhtur. Ayet-i kerimesini okurken işitmiş ve İsa Allah'ın Meryeme tevdi ettiği bir kelimesi ve Allah'tan bir cüz olduğunu gösteriyor demiş. Hı. Ona da arasında Hasan bin Ali bin Vafit de varmış. Hristiyana cevap vererek Takdeala Hazretleri "Es-sakereleku muafis semavat ve muafil ardı" Cem'an minhu. Allah göklerde ve yerde kendi halk ettiklerinden neler varsa hepsini sizin emrinize amade kıldı buyuruyor. Eğer ondan bir ruh tabirinden İsa'nın Allah'tan bir cüz olması lazım geliyorsa göklerde ve yerde bulunan her şeyin de ondan bir cüz olması icap eder. Çünkü cem'an mid diyor. Evet. Hı. Halbuki buna kail olan yoktur. Bina enali ondan bir ruh tabirinden Murat olsa olsa onun halk ve icat ettiği şeylerdir demiş bunun üzerine Hristiyan derhal Müslüman olmuş evet. bu hadis Müslüman olmak için kelime -i, kelime -i şehadet getirmeyi şart gibi gösteriyorsa da Müslüm şarihlerinden el-übbi bunun şart olmadığını Allah birdir Muhammed Resulullah'tır demekle de İslam'a girileceğini söylüyor yani eşhedü en la ilahe illallah lafzı yerine Allah birdir Muhammed Resulullah'tır dese bu da yeterlidir diyor ama zaten bugün he, e, o şahitnamenin yani şahadetnamenin verilebilmesi için zaten bu lafsı ne yapıyoruz biz? Tekrarlatıyoruz. Yani mefhum evet Allah birdir. Muhammed onun Resulü'dür ama biz her zaman o şahadetnameyi verebilmek için zaten. Yani bugün bütün ülkelerde üç aşağı beş yukarı aynıdır. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve Resuluhu denilmesini ne yapıyoruz zaten? Zorunlu görüyoruz. Evet bir sonraki rivayeti alalım kısa. Onun izniyle Rustem bin Rahimahullah Ahmed bin İbrahim bin an Ömer bin Hani. Fi fi kâle cennete ala kâne min ve min Evet. Bir önceki rivayetin farklı bir isnatla geleni Umeyr bin Hanide ile birleşiyor rivayet. Müşterek abi. Ondan sonrası ne? Aynı. Umeyr bin Hani'den sonrası aynı. Oku senedi? Bana Ahmet bin İbrahim Eddevraki rivayet ettik. Sadece kim varmış bu mecliste? İmam Müslim varmış ya da doğrudan onu ne yapmış? Hoca ifade etmiş. Evet. Hoca Ahmet bin İbrahim Eddevraki. Evet. Evet. Dedi ki bize 520 bin İsmail kimmiş bu bin İsmail? Ebu İsmail 520 bin İsmail, önce 200 yılında vefat etmiştir. Sahihayn Ramililerinden olup Haleplidir. Evet. Evzai'den o da Umer, meşhur değil mi Evzai? İmam Evzai, evet ha. O da Ümer bin Haniden naklen bu isnaptta, bunun gibi bir hadis-i Yani neydi işte Ümer bin Haniden sonrası aynı bakın. Galihaddeseni Cunadi binu Ebi Umeyye Tekale Haddefeni Ubade Ebi Nusamit. Aynı. Ha. İlke bakalım kaçlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Südasi. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkisi de südasi. İkisi de südasi. 6'lı. Evet. Devam edelim. Ancak o Allah o kimseyi işlemiş Aynen bunun gibi rivayet etti diyor bir miflihi. Ancak diyor şu fazladan var bir de şu eksik var. Evet neymiş o? Allah o kimseyi işlemiş olduğu amele göre cennete koyar dedi. Şimdi e, biraz o tercümede problem var sanki. Allah o kimseyi işlemiş olduğu amele göre cennete koyar değil. Yani o sanki böyle biraz iham oluşturuyor. Yani bunu dedikten sonra artık hangi amel üzere olursa olsun onu cennete koyar onu öyle düzeltin tweet Evet ya. evet yani sanki burada bir problem var artık kasıt yok Muhtemelen de Evet Evet, evet. cennetin 8 kapısından hangisini Dilerse oradan cennete koyar cümlesini zikretmedi Evet orada o yok orada o yok he of. kim ki kim ki arkadaşlar he işte burada zikredilen nedir o Allah'tan başka ilah olmaması, şeriki olmaması, Muhammed'in onun kulu ve rasulü olması, İsa'nın Allah'ın kulu olması, kulunun oğlu olması ve Meryem'e ilka ettiği bir kelime ve ondan bir ruh olması, cennetin hak ve cehennemin hak olduğuna şehadet etmesi. Kim ki bunları yaparsa artık hangi amel üzere olursa olsun, yani hangi amel üzere ölürse ölsün demek bu. Çünkü bab başlığında ne geçiyordu? Hı? Ne geçiyordu bat başlığında? Kapan. Hayır hayır. Nasıldı bat başlığı? Bakın. Üzere eden delil üzere ülen kimse katli olup cennete gireceğidir. Anladık mı işte delil bu. Hangi amel üzere olursa olsun. Evet. Allah o kimseyi nereye koyar? Cennete koyar. Bak böylelikle de tercümeyi ne yapmış oluyoruz? tavsiye edilmiş oluyoruz değil mi yazın bunlar evet cümlesinden Murat neymiş İmam Nehri'ye göre netice itibariyle demektir yani neticesi bu olur evet yukarıda görüldüğü vecihle büyük günahları varsa o kimse Allah'ın meşeğisine bağlı isterse azap görse bile netice değil de yani ebediyenlerde kalmaz yani. cehennemde kalmaz Evet isterseniz arkadaşlar şu Muaz bin Cebel rivayetine gelelim hemen. yani Çünkü üçüncü tariki var burada. Hemen bunu da alalım. Evet. <gülüyor> Muhayrizin. Muhayrizin muhayrizin Evet. Anikni muhayrizin. Hım. An sunna bihi an ibadetiniz sabit. Evet. Ennahu bale. Nahamtu aleyi ve huve fil mebti. Fedakeitu. Faqala mehlan. Lima tabki? Fadallah le'in in tushtitu le esfa le, le leke. Ve le'in in shuftu le an leke. Ve le'in in tam fe anneke summa qala wallahi ma min hadisin sami'tuhu min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem lakum fihi khayrun illa hadestukumuhu illa hadisan wahidan wasaff ahdestukumuhu al yome laqad uhita bi nafsi sami'tu rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yaqulu men şehide en la ilaha illallah ve enne Muhammeden Resulullahi harramallahu aleyhim nara evet gene bu Ubade i̇bn Samit'ten ama bir önceki hadise değil bu bu farklı bir hadise zaten senedinden belli senedi tamamen ney farklı bir yerde birleşmiyor sadece Ubade İbn-i Samit ismi var müşterek bir abi söz konusu değil burada hani yani bazen biliyorsunuz üç aşağı beş yukarı lafızlar aynı olabiliyor ama illa aynı vakı aynı hadise olması ne yapmıyor Gerekmiyor burada farklı bir olay. Ubaid ibn Samit bakın ne yapıyor. Evet okuyalım senedi. Bize Kutay ve Tut müsait etti. Evet bu İmam müslimin neyi hocası. Dedi ki bize Leis. Kimmiş Leis? Bu Haris Leis bin Saad bin Abdurrahman. Evet. İbni Acılan'dan. Kimmiş o? Bu Abdullah Muhammed bin Acılan. 148 yılında vefat etmiştir. Tabiinden olup Medine'dir. Hazreti Enes ve Ebu Tufeyt radıyallahu anhıma'ya erişmiştir. Abid ve fakih bir zattır. Bu Ebu Tufeyt en son ölen sahabi olarak kabul edilir genelde. En son ölen sahabi olarak kabul edilir. Enes bin Malik de çok yaşamıştır. Zaten ee, işte onları görmüş. Evet. Devam edelim. O da Muhammed bin Yahya bin Habban'dan o Evet. evet. Muhammed bin Yahya kimmiş? 175 175 Ebu, Muha Ebu Abdullah Muhammed bin Yahya bin Habban 121 yılında vefat etmiştir. Tabiinden olup Enes bin Malik ile amcası Vasi bin Habban radıyallahu anhuma'ya yetişmiştir. 74 yaşındayken Medine'de vefat etmiştir. Evet. Amcası Vasi bin Habban da sahabi. Amcası da ne? Sahabi. Evet. O kimden? İbni Muhayriz'den. Kimmiş o? Ebu Muhayriz Abdullah bin Muhayriz el-Kuraşi kibari tabiinden olup Ubade bi Ubade bin Said el Hudri anhum gibi birçok sahabeye kirama yetişmiştir. Aslen Mekke'de ise de Medine'de yaşamış Ömer bin Abdülaziz'in hilafeti zamanında vefat etmiştir. Evet. Bu kimden? Sunabihi o da. Burada Evet. Kimmiş Sunabihi? Sunabihi Ebu Abdullah Abdurrahman bin Useyde. Aslen Yemenli olup Şam'da yaşamıştır. Asr-ı Saadet'e yetişmiş ise de tam Medine'ye hicret ederken Elcuhbe'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan gitmiş, yetişememiş peygamber efendi. Hazreti Sunamihi Medine'ye onun vefatından 5 gün sonra erişebilmiştir. Beş günle sahabe olmayı kaçırmış. Ama aynı ecri almıştır inşallah. Evet. Bu sebeple kendisi tabiinden sayılır. Evet. Evet. O da ibadet tutmuşsa, nakle rivayet etti. Suna şöyle demiş. Bakalım kaç kişi var? Evet. Bakalım. Kuteybi i̇bn Said 1. Leys 2. İbn-i 3. Muhammed i̇bn Yahya 4. Vim Muhayriz 5. sunabihi 6. Ubade 7. Bakın Subayi. Evet. Ubade Tutsamit'in yanına girdim Kendisi ölüm halindeydi. Bunu diyen kim? Suna Bihi. Tabiinden. Evet. Bunu görünce ağladım. Dur bakalım, niçin ağlıyorsun? Vallahi benden şahitlik istense senin için mutlaka mutlaka şahitlik ederim. Bana şefaat hakkı verirse senin için mutlaka şefatte bulunurum. Gücüm yetse sana mutlaka faydalı bulunur. Dedi. Sonra şunları. Bunları söyleyen kim? Ubaidi binu Samit değil mi? Ölüm halinde Sunabihi onu görünce ağlıyor. Ve şimdi Ubaidi binu Sabit de. Çok enteresan bir cevap veriyor Samit. Ne diyor? Dur bakalım bir daha oku. Dur bakalım, niçin ağlıyorsun? Vallahi benden şahitlik istense senin için mutlaka şahitlik ederim. Yani işte bak, görüyor musun? Yani koskoca sahabi bu zat için şahitlikte lehte edecek inşallah. Evet. Heh. Bana şefaat hakkı verilse senin için mutlaka şefaatte bulunurum. Bana şefaat hakkı verilse diyor. Senin için şefaat ederim demiyor. Sufide. Hani izin verecek ya Allah Resulüne bile onun için bir sınır çizecek. Hatırlıyorsunuz değil mi hadisleri? Şefaat et. Bak görüyor musunuz sahabedeki neyi? Tevazuyu. Onu da altını çizin. Bunlar önemli. Evet. Devam. Bir sana mutlaka faydalı olurum dedi. Sonra şunları söyledi. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden İçinde sizin için hayır bulunan hiçbir hadis işitmemişimdir ki onu size rivayet et, etmiş olmayayım. Hepsini rivayet ettim diyor. Yani içinde hayır gördüğüm her hadisi rivayet ettim. Bir tane var. Onu rivayet etmedim. Onu da bugün rivayet edeceğim. Muhtemel onu rivayet etmemesi de birazdan gelecek olan Muaz Bin Cebel hadisiyle 3 aşağı beş yukarı aynı. Ne o? İttika etme. Dayanırlar, güvenirler de amel işlemeyi terk ederler meselesi. Ama dayanamıyor çünkü gizleyemez. Duyduğunu gizleyemez. Evet ha. neymiş o? Yalnız bir tek hadis müstesna. Onu da sizlere bugün son demimi yaşarken söyleyeceğim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, her kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet getirirse Allah o kimseye cehennemi haram kılar. Buyururken işte. Bak burada da cehennemi haram kılar diyor. Yani ebediyen cehennemde kalmaz demek bu ibadet. İbare değil mi? Daha önce buna ne yaptık? deindik Evet devam edelim. Niye ağlamış mesela Sunabihi? Evet. Hz. Sunabihi'nin ağlaması ya gördüğü ölüm ızdırabına yahut bundan sonra Ubade radıyallahu anh'tan istifade edemeyeceğini hamledilirse de en münasibi huzur-u ilahiye çıkılacağını hatırladığı için ağlamış olmasıdır. Yani üç ihtimal var. Bir ubadede bir ızdırap görüyor. İki ondan istifade edemeyeceği ki üçüncüsü diyor daha doğru. Yani benim başıma da aynısı gelecek. Huzura ilahiye çıkacağım. Koskoca sahabi son demlerini yaşıyorsa bizim halimiz nasıl olur kim bilir. Yani ders almak lazım. Değil mi? Evet. Mehlen bana mühlet ver, müsaade bulun manasında kullanılan ve fiilin yerini tutan bir mastardır. Evet. Müfre Tesniye ve cemi ile müzekker ve müennes halleri hep aynı. Yani hepsi kullanır. için müzekkeri müennesi tesniyesi cemisi mehlem mehlem. Evet. Evet, isim fiil. Evet. Hı. İçinde sizin için hayır bulunan hiçbir hadis işitmemişimdir ki onu sizlere rivayet etmiş olmayayım. İfadesinin mefhumu muhalifinden anlaşılan mana ki içinde hayır bulunmayan hadisler. Yani içinde şer bulunan hadisler. Hı. Muhataplara nispet Yoksa her hadiste hayır var. Anladık değil mi? Yani sadece hayır bulunanları naklettim, bir tanesi hariç şer bulunanları nakletmedim anlamı değil bu. Yani muhataplara hitaben böyle söylüyor, Yani yoksa her hadiste ne vardır? Yani sizin için hayırlı gördüğüm hususları kastediyor, yoksa yani hadisin kendisi hayırlı ya da hayırsız diye ikiye ayrılmaz demek istemiyor. Ama şimdi bir aklı evvel çıkar, yani bunu iddia edebilir, burada ona reddiye var. Anlatabiliyor muyum? He? Yani kendisine göre hayırlı gördü, hayırlı görsüz meselesi. Yani size ne lazım, ne lazım değil. O anlamda. Yoksa öyle hadisler olabilir ki onlara lazım olmayabilir bazı hususlar. Onlar da başkalarına ne yapmıştır? Nakletmiştir değil mi? Selef biliyorsunuz yani e, kolay kolay ne yapmıyordu? Bildiği hadisi bile talebeye rivayet etmiyordu. İmam Malik gibi kızdırırsan terliklerini önce atıyor sonra seni atıyordu. Öyle yok yani. Evet devam edelim. Hadis-i şerifin bu cümlesinden pekala anlaşılıyor ki rivayete gizlenen hadislerin teklif yani emir ve nehi ifade eden delillerden olmamaları icap eder. Hı hı. Bu bakta kadı yaz sunları söylemektedir. Yani yani emir ve nehi ifade ediyorsa onu ne yapıyor açıkça zaten rivayet ediyor değil mi? Çünkü niye? Şeriat. Mesele şeriat değil mi? Helaller ve haramlar evet. Bu hadiste ibadeti toplu samitin zarar ve fitneye sebep olacağından korktuğu ve her aklın kaldıramayacağı bir şeyi gizlediğine delil vardır. Bu gizleme amel icabetmeyen ve içinde hududu şer'iyeden bir hat bulunmayan hadiste olur. Evet. Bunun gibi bir amel icabetmeyen, zaruriyattan da olmayan yahut Allah'ın akılları kavrayamayan veya ravisine yahut dinleyene bir zarar dokunacağından korkulan hadisleri Bağ husus münafıklara veya amirliği veya imamları olmayan bir kamil kim olduklarını tayine, diğerlerini zem ve teline, müteallik haberleri ashab-ı terk ettikleri çoktur. <g eg> <gülüyor> Bazen bu tür hadisleri rivayet etmemişlerdir. Evet. Fakat <gülüyor> ahita bi nefsi, cümlesi esas itibariyle nefsin kuşatıldığı demek ise de onunla ecelim yaklaştı, hayattan ümidimi kettim, son demimi yaşıyorum. Manaları kastedilir. Evet. Esasen bu söz düşmanları tarafından her tarafı sımsıkı çevrilen ve kurtuluş ümidi kalmayan kimsenin söyleyeceği sözler. Evet. Yani anlamış öleceğini. Evet. Allah göstermiş. Tabi burada aslında dediğimiz gibi bakın bu son paragraftan bir öncekinde ve uhi bir nefsiden öncekinde işte helal haram barındırmayan işte hududu şer'iyeden olmayan içinde had olmayan şeyleri gizleme. Halbuki yani bir sonraki hadiste bağlantısını kurabilirdi. Bana kalsa bundan dolayı gizlemedi hadisi. Neden dolayı gizledi? İnsanlar buna güvenirler, dayanırlar da ibadet etmeyi bırakırlar diye ki bir sonraki rivayette zaten üç aşağı beş yukarı he, bu zaten kendini ne yapacak gösterecek. Üç aşağı beş yukarı kendini ne yapacak gösterecek. Evet. Yani aslında bunu da eklemekte fayda var bence buraya şık olarak yoksa doğrudan bu dedikleri mümkün diğer sahabilerden bu tür neler hususları müşahede edebiliyoruz görebiliyoruz ama yani allah Alem inşallah diyelim yani insanlar buna ne yaparlar ittika ederler dayanırlar da e, ne yaparlar amel, amel et, işlemekten kaçınırlar ki Muaz bin Cebel de bunu son anında söylüyor zaten o da gizliyor gizliyor ama onunla ölmekten korktuğu için söylüyor yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona söyleme diyor başlarda değil mi? Evet. O nasihati alıyor. Evet. Şimdi saatimiz kaç oldu arkadaşlar? Ee, evet. Şimdi e, dersimizin yani kitab-ı imanın başından sonuna kadar zaten e, hem imanın rükünlerini hem de İslam'ın rükünlerini ne yapıyoruz? Açıkça alıyoruz değil mi? Ha. Yani nedir işte? imanın rükünleri. Hep söylüyoruz baştan beri. Amentu billahi ve melaiketi, ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Değil mi? Vel vaatı badel muhti. Yani bu malum bir terkip. Osmanlı bunu ne yapmış? Cibril hadisinden yola çıkarak insanlara bu terkiple vermiş. Bu böyle. Bir de İslam rükünleri vardı. O da ne? En teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah'ın ve kıyım salat ve tu ediye zekat ve susa ramazan ve el beyt değil mi ha bu da rükünleri neyin İslam'ın. şimdi e, İslam'da olmazsa olmaz olay kalbi ameller zahiri amellerde lazım zaten amel imandan bir ney cüz ha ama amelin imandan bir cüz olması demek amelin imandan bir cüz olması demek Amel olmadığında imanın aslı külliyen ortadan kalkmış demek değil. Ha, yani bir insan ha, amel işlemediğinde ya da günah işlediğinde bu onun imanına zarar verir ittifakla. Bir problem var mı? Yok. Peki imanın neyine zarar verir? Kemal verir. Ha, e, Aslına zarar verir desen aslı gider imanı. O halde kemaline zarar verir değil mi? Ha. Hal böyle olunca... Şeyh Albani gibi son dönemde işte namazın terkini küfür görmeyen ulemaya he, ne var? Mürciyi yakıştırması var. Hep diyoruz hep söylüyoruz. İşte namazın terkini küfür görmemek ircadır. Namazın terkini işte küfür görmeyenler mürciidir Halbuki geçen derslerde değindik. Madem öyle başta İmam Ebu Hanife mürciyi ki demişler zaten. İmam Malik demek sıkar. O da mürciyi. İmam Şafi gene demek sıkar o da mürciyi çünkü onların üçü de namazın terkini ne görmemişler? küfür görmemişler tembellikle terkini ölüm sebebi saymışlar ama hadden riddeten değil öyle mi? öyle İmam Ahmet'ten de iki rivayet geliyor şimdi bakın Hicri arkadaşlar 620'de ölen i̇bn Kudame el makdisi en büyük hanbeli alimlerden i̇bn Kudame deyince akan sular durur hanbeli mezhebinde Ravzat'ın nazırından tutun da Mugnisine Mugnisine el Yani her alanda eser yazmış Akile de eser yazmış Fıkıh da eser yazmış usulde eser yazmış hadiste eser yazmış Yok yok i̇bn Kudame el-Makdis'i ki Hanbeli mezhebinin en değerli kitabı da nedir? El-Mugni'dir En değerli kitabı Açın herhangi bir usul kitabını Bunu göreceksiniz Böyle bir alim. Hanbelilik deyince i̇bn Kudame akla gelir. Onun eserleri akla gelir. He, selefi bir alimdir. İbn-i lumanı ne yapmıştır? Şerh etmiştir. Öyle bir alim. 620'lerde ölmüş. 620'lerde 1400 küsürlerdeyiz. He, 800 yıl öncesinden bahsediyoruz. 620'lerde ne yapmış? Vefat etmiş bir alim. He, bakın. Babul hükmü fiyman terkeş sala, namazı terk edenin hükmü konusunda ne diyor? Mesele. Daha sonra onu açıklayacak. Ben hızlıca geçiyorum, anlayın diye. Buradan ne yapıyoruz? Bir şeyi biraz ediyoruz, ortaya koyuyoruz. Namazın terkini küfür görüp görmemek bir hilafdır, mevcuttur, varittir ulema arasında. Ama Namazın terkini küfür görenler hiçbir zaman için namazın terkini küfür görmeyenleri ircayla damgalamamışlardır. He, bu son denemin bidatidir. Buna birileri çığır açmıştır. Şimdi buradan hareketle bakın buradaki bilgileri verdikten sonra bir cümle ifade edeceğiz. Ondan sonra he, takdiri ne yapacağız? Öğrencilerle izleyenlere dinleyenlere bırakacağız. Diyor ki mesele gal ve men terekes salate. و هو بالغ وعاقل جاهدًا لها او غير جاهد. Kim ki diyor? Namazı terk ederse. Ama nasıl biri? Buluğa ermiş akıllı biri. Jahiden leha ya farziyetini ne yaparak inkar ederek ev gayra jahidin ya da farziyetini inkar etmeden duye iley namaz kılmaya çağrılır. Fi vakti kull salatin 3 ta ayam. Her namaz vakti 3 gün boyunca namaz kılmaya çağrılır. Fe insalla ve illa utila. Kıldı kıldı kılmadı öldürülür. Bakın öldürülür diyor. Faziyetini inkar eden ve etmeye. Bakın Hayır. bakın öldürülür diyor dikkat edin. Heh. Sonra diyor ki. Ve cümletü zelike. Bütün bunların hulasası. Enne tarike sala la yahlu. Namazı terk eden şu durumlardan dışarı çıkmaz diyor. İmma en yekûne câhiden li vucû bihâ ev gayra Ya farziyetini inkar eder ya da farziyetini inkar etmez. Fe inkane cahiden li vucû Eğer farziyetini inkar eden bir adamsa. Şimdi birileri diyor ki ya bu inkârı da istihlâ helal görme diyoruz. Nereden çıkardınız ya biz çıkarmadık işte bak ha. Mevcut. Fe inkane cahiden li vucû eğer farziyetini inkar eden biri ise, nudrafi bakılır adama. Fe cahilen bihi. Eğer namazın farziyetini bilmiyor cahilse ve o Bu kimdendir? Kimden olarak değerlendirilir bu adam? Ha, bu konuda cahil olanlardan değerlendirilir. Aynen kel hadis İslam yeni İslam olmuş, Müslüman olmuş. Ven nashi badiye yine çölde yetişmiş değil mi ne olur urife ve vucubu ve ullimezalik ona namazın farziyeti ne yapılır öğretilir bildirilir ancak bakın velem yuhken bi kufrihi <gülüyor> Küfüre ne yapılmaz hükmedilmez adam velev farziyeti inkar etsin çünkü bilmiyor lännehu ma'zur çünkü o özür sahibidir ancak fe in lem yekun mimmen yeceh zalike eğer namazın fazileti bilmeyenlerden değilse yani biliyorsa namazın farz olduğunu kemna minel muslimine fil amsar ve'l kura müslümanlardan şehirlerde ve kasabalarda yaşayan insanlar gibi onlar çünkü ne yapıyorlar duyuyorlar lem özer. Özür kabul edilmez bu. Velem yukbel minhu iddiaül cehel. O adamdan cehalet bilmediği iddiası da ne yapılmaz? Kabul edilmez. Ve hüküme bi kufrihi. Onun küfrüne hükmedilir. Burayı anladık mı? Anladık. Burada bir problem yok. Bak nasıl tavsiye gitmiş. Şimdi devam ediyor. He. <gülüyor> Hani burada ne vardı? Farziyeti ne vardı arkadaşlar? İnkar vardı değil mi? Burada ne vardı? Farziyeti inkar vardı. Peki. Farziyeti inkar yoksa. Devam ediyor. Ve in terekaha Eğer bir hastalıktan dolayı namazı terk etmişse. Burada farziyeti ne yok? İnkar yok. Neden dolayı? Hastalıktan dolayı ne yapmışsa? Heh, terk etmişse. Ev aczin an erkaniha ve şurutuha ha rükünlerini ve şartlarını bilme hususundaki aziyetinden dolayı qıla lahu denir ki ona inne zalike la yuskitu sala yani senin hasta olman ya da rükünlerini ve şartlarını yerine getirmekten aciz olmaz namazı senden ne yapmaz düşürmez ve ennehu yecib aleyhi en yusalli ala sebi takati çünkü gücü yettiğince kılması gerekir ve interikeha pehavunen ev keselen. Şimdi bize diyorlar ki tembellikle kılıp kılmama işini nereden çıkardınız siz? Namazda kim ter namazı hadiste kim namazı terk ederse kafir olmuştur diyor. Diyor mu Peygamber Efendimiz? He, farziyetini inkar ederek terk etme, farziyetini inkar etmeden terk etme ya da diyor mu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam tembellikle terk etme, gayri tembellikle ya arkadaşım al bak okuyormuş işte da sana. Okuyorum. Ve interekihat tehaünen ev keselen. Eğer tembelken namazı ne yaparsa terk ederse. Duayı <gülüyor> ilafiyelihah. Namaz kılmaya ne yapılır? Davet, Davet edilir. Ve gilelahu denir ki ona insalli <gülüyor> ve illa ya katelnak. Yatılar sizi ya da seni öldürürüz bak. Fi <gülüyor> insalla eğer kılarsa kıldı ve illa <gülüyor> ve katluhu katlhu. Kılmasa ne yapılır? Hah katli vacip olur. Ancak velayuk del hatta yuh beseselersen öldürülmeden önce de en az üç gün ne yapılır? Hapsedilir ve yuda yak aleyhi fiha ve ne yapılır? Namaz kılmaya daraltılır, zorlanır ve Yudafi afi kufi vakti kulli salatin ilafeliha her namaz vaktinde namaz kılmaya davet edilir ve yuhaus bil katil öldürmeyle korkutulur. Ve insalla bu durumda kıldı kıldı ve illa gut ile bis seyf. Ne yapılır? Öldürür. Şimdi bunu burada diyor. Şimdi ama bakın. Daha sonra bir yere getiriyor. Yani burada pek çok şey zikrediyor. Ben bunların hepsini burada ne yapacak? Zikredecek değilim. Daha sonra meseleye bakın nereye getiriyor? Vakt ele fitir rivayet. Rivayetler ihtilaf etti. Hel yuk telu li küfrihi ev hadden şimdi öldürülecek ama her iki durumda da. He. Hadden mi yoksa küfründen dolayı mı öldürülecek? Ferouye ennu yuk telu likufrihi küfrihi kel murtet. İmam Ahmed'ten bir rivayet, mürtet gibi küfründen dolayı öldürülür. İmam Ahmed'ten bir rivayet bu. Fela yukasse yıkanmaz, vela yukethen kethenlenmez. Vela lütfen beynel müslimin Müslümanlar arasında defnedilmez yani mezarlığa. Vela yerisuhu ahad. Ha. Vela yerisuhu ahadan. Ne kimseye mirasçı olur ne de kendisi kimseye mirasçı olur. Ne ona başkası mirasçı olur ne de kendisi birine mirasçı olur. Bu İmam Ahmet'ten bir kabil burada bunu ve delillerini zikrediyor. Daha sonra ver rivayet saniye. İkinci rivayet yuktelu hadden Hadle öldürülür. Mal hukmi bir İslamihi. ancak müslüman olarak öldürülür. Hmm. Kezzanil muhsan evli olup zina yapan gibi. He. burada diyor birileri tarafından ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Bunların da burada ayrıyeten nelerini zikrediyor arkadaşlar? Delillerini zikrediyor. Ha. Şimdi mesele bu değil. Bakın ondan sonra ne diyor? İmam Ahmed'ten kaç kabil varmış? Bir. İki. Yani. He. Bakın buraya dikkat edin. Fe inna la na'lemu fi asrin min asar Biz hiçbir yüzyılda şunu bilmiyoruz. Yani kendisi 620'de öldüğüne göre 6 Hicri 100 yılmış geçmiş. Yani o 6 Hicri 100 hiçbirinde şunu bilmiyoruz diyor. Ahaden min tariki sala namaz kılanlardan bir adam turike tahsiluhu Cenazesi yıkanmak terk edilmiş salat aley Namaz kılma, cenaze namazı kılınması terk edilmiş. Ve defnuhu fi makabiril muslimin Müslümanların mezarlığında defnedilmesi terk edilmiş. Ve la muni'a veresatuhu mirase Mirasçıları mirasından mahrum bırakılmış. Ve la muni'a huwa mirase murisehi Yine o dan kendisinin miras alması ne yapılmış? Men edilmiş. Anladınız değil mi? Velafurrika beyne zevceyn. Karı koca birbirinden ha, ayrıştırılmış, ayrılmış. Neden? Li terk salati ma ahadihima. Onlardan bir tanesi ne yaptığından dolayı namazı terk ettiğinden dolayı. Bakın, şuraya dikkat edin. Li kesreti tarik namaz kılanların çok olmasına rağmen şey namazı terk edenlerin çok olmasına rağmen sosyolojiyi görüyor musunuz? bir asır gösterin bana diyor bir asır bu hicri 600 yılda bir asır gösterin diyor bir adam namazı terk ettiği için cenazesi yıkanmamış cenaze namazı kılınmamış müslüman mezarlığından defnedilmemiş ne kendi miras almış ne miras bırakmış ne de hee Karı koca birbirinden ne yapılmış, zorla ayrıştırılmış, tefrik edilmiş ki diyor bu namaz kılanların her asırda çok olmasına rağmen, namaz kılmayı evet. terk edenlerin her asırda çok olmasına rağmen böyle. Sonra devam ediyor. Ve levkane kafiran. Eğer bu adam kafir olsaydı, lesebetet haviil ahkamu kulluha. Bu hükümlerin her bir ortaya konurdu sabit olurdu ya yani uygulanır. İslam niye var? uygulamak için var. Velanale mubeeyn el muslimine hilafen. Biz Müslümanlar arasında bir hilaf bilmiyoruz. Fi enne tarike sala namazı terk eden kimse hakkında vecib aleyhi kaza uha. Ha, o terk edenin üzerine terk ettiği namazın he kazasını farz olduğunda bir hilaf bilmiyoruz diyor. Şimdi bak. Yani İbn Kudame yani doğru olmasa da kaza namazını öngörüyor. Şimdi burada tek hanefilere yüklenmemek lazım. İğneyi önce kendine batır. He. Velevkâne mürtedden eğer mürted olsaydı diyor bu adam. Lem yecip aleyhi kavâû salâtin velâ sıyâm. Ona ne namazın ne doğracın kazası ne yapmazdı? Vacip yani farz olmazdı diyor. Anladık mı? Bakın sosyoloji yapıyor. Ha şimdi gelelim içinde küfür ifade eden diyorlar ki ya işte siz küfür ifade eden hadisleri ne yapıyorsunuz? Tahrif ediyorsunuz, tevil ediyorsunuz i̇şte namazı terk eden şöyle şöyle. Bak şimdi ne diyor? Son paragrafı okuyacağım bitireceğim. Bakın ne diyor? Ve emmel ahadis el mutakaddime. Daha önce geçen hadisler. Yani namazın terkini ne gösteren? Küfür gösteren hadisler. fehi ala sebil taglif. İşin vahmetini göstermek için ve teşbih lahu bil kuf var kılmanın kime benzemeyi göstermesi kafirlere benzemeyi göstermesi babıyladır la alal hakiika hakikat üzere değil anladık mı he ke kavlihi aleyhisselam aynen şu sözü gibi sibabul muslim fusuk ve qitalhu kufur Bak. Şey al farklısını mı yapıyor? He. Müslümana sövmek ne? Fısk. Onu öldürmek küfür. Bu halde herkes kafir oldu. Sahabede dahil olmak üzere. He. Ve kavlihi kufrun billah. Evet. Teberrü min neseb ve indak. Evet. Kim ki, he. Ne yaparsa, nesebinden teberri ederse Allah'a ne yapmıştır? Küfretmiştir. E ne demek bu küfür? Şimdi size soruyorum, buradaki küfür imanın aslının kaybolması mı? Bitmedi. Ve kavlihi men gale li ahihi ya kafir fe gadbae bihi ahadu. Kim ki Müslüman kardeşine kafir derse onlardan birine döner. Ne döner? Küfür. Ve kavlihi Men ete ev imraetin fi dubriha, fakat kethra bima unzil ala Muhammed. Kim ki haizli kadına yaklaşır ya da bir kadına arkasından yaklaşırsa Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. kal ve men galle mutirna bi nev il kevakip. Kim ki derseki biz yıldızların neyle neviyle yağmur yağdırıldık, sova <gülüyor> kafirun billah. Allah'a küfür etmiştir. Mu'minun bil kevakip. Kime iman etmiştir? Yıldızlara. Ve gavlihi men halefe bi gayrillah fakat eşrak. Allah'ın gayrına yemin eden ne yapmıştır? Şirk. Bak küfürden şirke atladı. Çünkü bazı hadislerde şirk de geçiyor. Bitmedi. Ve gavlihi şaribul hamr ke abidi vesen. İçki içen puta tapan gibidir. Heh. Bakın. Ve eşbahi haza. Bütün ve bu benzerleri, bunun bu gibi olanlar ve benzerleri hadisleri. مِمَّا اُرِيْدَ بِهِدْ تَشْدِيدْ فِي الْوَعِيْتِ Cehennem azabına bu insanların düçar olacağına dair o azabın şiddetliğini göstermek kastıyla ifade edilmiştir. Bitmedi. وَهُوَ aswabul الْقَوْلَيْنِ İmam Ahmed'in mezhebinde iki görüşün en doğrusu da budur. Bak İbn-i Kudame diyor bunu. En doğrusu tembellikle terk edenin ne olmadığı? Kafir olmadığı görüşüdür. Vallahu alem en doğrusunu kim bilir? Aynen. Allah bilir. Heh. Bunun muhtelif baskıları var. Buradakinde işte ikinci cilt ee, 280'den başlıyor. 280'e kadar e, ben de evdeki El Mugni. Bendekinde Abdülmusim Turk'i baskısı. Onda da üçüncü ciltte. Şu an sayfalarını unuttum. Heh. Şimdi neden bunu söyledim? Şimdi bu dönemde yaşayan alimler bunu söyledi diye yani namazın terkini küfür görmedikleri için bunlara mürci damgası vuruyorlar. Değil mi? Niye? Çünkü bunların savunanı yok. Bunlar garip. Yani albay işte. Ya da başkası çok önemli değil. Şimdi eskiden Hanefi olanlar daha sonra Hanbeli'ye geçenler. Yine eskiden Şafi olup daha sonradan Hanbeli mezhebine geçenler. Neden bu alimlerle şu anki bunu diyen alimlerle uğraşıyorlar ki kendi hocalarıyla uğraşsınlar. Eğer ortada bir mürci varsa gerçek anlamda İbn-i Kudame el-Makdis'in. Ona mürci demeyle başlasınlar. Niye Albaniye mürci diyorlar ki? İbn-i desinler mürci. Albani farklısını söylemiyor. Elbette ki i̇bn Kudame mürci değil o anlamda söylemiyorum. Ama bu illetten dolayı eğer biri mürci ise Albaniye gelmezden önce işte bakın 800 yıl önce bu alimler var. Bunlarla başlasınlar. Ama tabii bunlara demek ne yapmıyor? Yemiyor. Kolay değil. Yani bunlara diyemiyorlar. Diyemiyorlar. Diyemiyorlar. Çünkü işin içinde Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet'ten bir rivayet bu tür alimler var. Bunlara diyemediklerini şimdikilere diyorlar. Tek diyeceğimiz Allah'tan korksunlar. He yani bunlar bu kitaplarda mevcut daha öncesinde de mevcut ben her ders mümkün mertebe muhtelif neleri alıyorum naslar alıp gelip okuyorum ha, bunları da Allah için nasihat için yapıyorum kimseyi ne yapmak için ha, taciz etmek için değil ama mesele hak olursa mesele adalet olursa hakkaniyet olursa albenden önce bunu söyleyen onlarca alim var önce onlarla uğraşsınlar tabi İmam İbu Hanife'ye laf söylemek kolay değil İmam Mali'ye laf söylemek kolay değil İmam Şafii'ye laf söylemek kolay değil. Onların etbaları var. Ama bugünkülere laf söylemek ne? Kolay. Hayır. Onlar nakil. Bugünküler nakil. Kimden nakletmişler? Evvelkilerden. Onun için, onun için, onun için 620'de vefat etmiş bir alimden bahsediyoruz. onun için Allah'tan korkmak lazım. Bu meseleyi büyütmemek lazım. Bu meselede kimseyi irca ile itham etmemek lazım. He çok dikkatli olmak lazım. Alimler hakkında konuşmaktan haya etmek lazım, korkmak lazım. Kısaca bugün söyleyeceklerimiz bunlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ve etûbe ileyk.